Hermann Melville Katip Bardelby Seslendiren Akın Altan Ben yaşını başına almış bir adamım. Son otuz yılda mesleğim icabı ilginç ve nevi şahıslarına münhasır birçok insanla hiç de sıradan sayılmayacak bağlantılarım oldu. Ama bildiğim kadarıyla da kimse onlar hakkında henüz bir şey yazmadı hukuki metinleri kopya eden memurlardan ya da katiplerden bahsediyorum. İş gereği ya da özel nedenlerden dolayı birçoğunu tanıdım. Bu yüzden canım istese, Halim Selim Beyleri gülümsetecek, narin ve hassas canları da göz yaşına boğacak sayısız hikaye anlatabilirim. Ama Bardalby'nin hayatından birkaç bölümü başka bütün yazıcıların tüm hayat öykülerine değişmem. Ben onun gibi tuhafını ne gördüm ne duydum. Öteki katiplerin bütün hayatını yazabilirdim. Gel gör ki Bartleby için böyle bir şey mümkün değil, yapılamaz. Bana göre bu adamın şöyle dolu dolu, tatminkar bir biyografisini yazmak için elde hiç ama hiçbir şey yok. Bu da edebiyat için telafisi mümkün olmayan bir kayıp. ''Bardleby hakkında kesin kes hiçbir şey bilemeyeceğimiz insanlardandı. Gerçek kaynaklara başvurulsa belki ama söz konusu Bardleby olunca bu kaynaklar da çok az. Hayretten yuvalarından uğramış şu gözlerimin gördüğü Bardleby, yani aslında benim onun hakkında bilip bileceğim, gerçekten de belli belirsiz de olsa şimdi anlatacaklarımdan başka bir şey değil.'' Karşıma ilk çıktığı haliyle bu katibi size tanıtmadan önce kendimden, emrimde çalışan elemanlarımdan, işimden, işyerimden ve çevresinden söz etmezsem olmaz. Hikayemizin birazdan tanıtacağım kahramanını doğru anlayabilmeniz için bu şart. Imprimis. Gençliğimden beri ekmek elden su gölden bir yaşamın en iyisi olduğuna inandım ben. Kimi zaman insanın elini ayağına dolandıracak kadar enerjik olmayı gerektiren, Sinir bozuculuğuyla da dillere destan bir meslekten de olsam huzurumun kaçmasına göz yummayışım bundandır. Ben hırs nedir bilmeyen, öyle jürilere hitaben konuşma falan hiç yapmayan ya da bir şekilde dinleyicilerden alkış toplamayan avukatlardan biriymişti. Duldama çekilmişim. Usul usul zenginlerin tahvilleri, ipotekleri, tapuları ile uğraşıyorum. Kendi halimdeyim. Başım ağrımıyor. Herkes beni ayağını yere sağlam basan biri diyebilir. Toprağı bol olsun. Şairane heveslere karnı tok bir zatı muhterem olan John Jacob da benim başta gelen meziyetimin ihtiyatlılık olduğunu telaffuz etmekten çekinmezdi. İkincisi de yöntemli oluşunmuş. Öbürleniyorum sanılmasın ama müteveffa John Jacob Esther bana sık sık danışırdı. Beni işsiz koymazdı. Gerçek bu. İnkar edemem, onun adını yinelemek hoşuma gidiyor. Çünkü bu adın telaffuzunda değirme ve yuvarlak altın akçelerin şıngırtısı var sanki. Şunu da rahatlıkla söyleyebilirim ki, merhum John Jacob Astor'ın o güzel fikirlerini hep önemsemişimdir. Bu kısa öykünün başlamasından hemen önceki dönemlerde işlerim tıkırındaydı. Her ne kadar şimdi lavedilmiş olsa... New York eyaleti mühürdarlığı görevi bana tevdiye edilmişti. Çetin bir iş değildi bu ama kazancım hiç de fena sayılmazdı. Asabım nadiren bozulur, haksızlığa ve hakarete uğradığımdaysa çok daha nadiren öfkelenmek gafletinde bulunurum. Ama müsaade ederseniz, şimdi burada kendimi tutmayacağım ve açıkça ilan edeceğim gibi, yeni anayasayla mühürdarlığın aniden ve zorbaça lab bence... Yok yok, hiç zamanı değildi. Elde edilen kardan bana ömür boyu kalacak icari hesaplarken ben, elime gece gece ancak birkaç yılın geliri geçti. Aklıma gelmişken söyleyeyim dedim. Yazıhanem Wall Street'in bilmem kaç numarasının üst katlarındaydı. Odaların bir ucu binayı tepeden aşağı yaran ferah mı ferah aydınlığın beyaz duvarlarına bakıyordu. Bu görüntünün iç karartıcı olduğunu ya da manzara ressamlarının Hayat dedikleri şeyden yoksun olduğunu düşünmüş olabilirsiniz. Öyle ya da değil. Yazanenin öteki ucunun sunduğu manzara daha iyi olmasa da en azından tam tersiydi. Bu yöndeki pencerelerim hiç güneş görmeyen ve çok uzun yılların kararttığı kallavi bir tuğla duvar manzarasına açılıyordu. Bu duvarın gizli güzelliklerini ortaya çıkarmak için dürbün gerekmezdi. Çünkü miyopların şansına duvar pencere pervazlarımızdan sadece bir metre kadar uzaktaydı. Çevremizdeki binaların çok yüksek oluşları ve buna karşılık benim yazıhanemin sadece ikinci katta olması yüzünden bu duvarla yazıhane arasındaki boşluk devasa bir dörtgen sarnıca benziyordu. Bardelwee daha ortaya çıkmadan az önceki dönemde emrimde iki yazıcıyla umut vadeden bir odacı çocuk çalışıyordu. İlki hindi, İkincisi Cumbuz, üçüncüsü de zencefil. Bu isimler rehberde bulunabilecek isimlere benzemiyor olabilir. Aslına bakacak olursanız bunlar adamlarının birbirlerine taktığı lakaplardı ve tipleri ya da karakterleri hakkında bir şeyler söylüyordu. Hindi, hemen hemen benim yaşımda. Yani altmışına merdiven dayamış, kısa boylu ve tık nefes bir İngilizdi. Sabahları Tanrı sizi inandırsın, yüzü ateş basmış gibi ışıldardı. Ama öğlen oldu mu ki muhteremin yemek saati gelmiştir, bir şömine dolusu Noel kömürü gibi parıldardı. Akşamın altısına kadar da bu ışıltı yavaş yavaş yok olur, o saatten sonra bu yüzün sahibini ara ki bulasın. Sanırsınız ki bu yüz güneşle birlikte boylam kazanıyor, güneş gibi doğuyor, öğlen yüksekliğine ulaşıp gene onunla batıyor, ertesi günde aynı düzen ve bitmez tükenmez görkemiyle yeniden görünüyor. Hayatım eşsiz rastlantılarla dolu geçmiştir, fakat hindinin al al olmuş yüzünün nur saçmaya başladığı anda, evet işte tam o dönüm noktasında, Çalışma gücünün bir sonraki 24 saat için ciddi bir şekilde azaldığını görüyordum. Öğleden sonraları işten kaytaran ya da burnunun dikine giden birisi olduğundan değildi bu. Bununla hiç ilgisi yok. Asıl sorun onun fazlasıyla enerjik olmasıydı. Her işini dellenmiş gibi, iki ayağı bir pabuçtaymış ya da maymun iştahlıymış gibi tuhaf bir pervasızlıkla yapıyordu. Mürekkep okkasına kalemini daldırırken bile tedbirsizlik ederdi. Evrakımın üstünde bıraktığı lekelerin hepsi de öğle saatinden sonra oluyordu. Doğrusunu söylemek gerekirse öğleden sonraları sadece dikkatsizlik ve mürekkep damlatmaktan da ileri gider, bir patırtıdır koparırdı. Böyle zamanlarda da sanki üzerine kömür atılmış kok alevi gibi korlaşırdı. Koltuğunu hiç durmadan gıcırdatır, kum çanağını devirip kumları etrafa saçar, kalemleri onarayım derken paramparça eder, sonra da ani bir öfkeyle yere çalar, ardından da dikilip masasının üzerine eğilir ve onun yaşındaki bir adama hiç de yakışmayan bir tavırla kağıtlarını yumruklardı. Üzülürdüm. Gene de birçok yönden benim için değeri tartışılmaz biri ve de öğlen on ikiden önce en hızlı, üstelik en özenli elemanım olması ve bir sürü işin üstesinden eşi bulunmaz bir ustalıkla gelmesi sebebiyle evet bu sebeplerden dolayı çatlaklıklarını görmezden gelmeyi yeğlerdim. Gerçi ara sıra onu paylaşmadım da değil hani. Ama bunu da gayet kibarca yapardım. Çünkü sabahları öyle efendi öyle mülahim olan ve de saygıda hiç mi hiç kusur etmeyen bu adam, öğleden sonraları damarına basılmaya görsün, diken dilli, birine beş alnına taş, küstah mı küstah biri olup çıkıyordu. Sabahları çıkardığı işi beğendiğim ve onu yitirmek istemediğimden emin olduğum için, ama aynı zamanda da on ikiden sonraki taşkın hal ve tavırlarından da rahatsız olduğum için, üstelik huzuruma da düşkün olmam hasebiyle uyarılarıma ters karşılıklar alırım diye de çekindiğimden, Bir cumartesi öğle vakti, cumartesileri iyice beterleşirdi, ona kibarca yaklaşıp artık yaşlanmakta olduğundan dem vurarak çalışma saatlerini kısaltmasının daha uygun düşeceğini söyledim. Kısacası öğlenin 12'sinde yani yemeğini yedikten sonra büroya gelmesinin gerekmediğini, onun yerine evine gidip çay saatine kadar istirahate çekilmesini önerdim. Ama hayır, öğleden sonra da çalışmakta kararlıydı. Dayanılacak gibi değildi ama alı al moru mor geçti karşıma, odanın öteki ucundan belagat ustası olduğunu da göstermek ister gibi elindeki cetveli sallaya sallaya konuşmaya başlamaz mı? Nasıl oluyormuş da sabahleyin hizmetleri yararlıymış ama öğleden sonraları o olmasa da oluyormuş? Affedersiniz efendim ama, dedi hindi fırsattan yararlanarak, ben sizin sağ kolunuzum. Sabahleyin birliklerimi denetler, onlara çeki düzen veririm. Ama öğleden sonraları onların başına geçip baba yiğitçe düşmana saldırırım. İşte böyle, dedi ve elindeki cetvel kılıçla ani bir hamle yaptı. Ya lekeler hindi, diye çıkıştım. Kırk yıllık dostmuşuz gibi. Doğru, ama affedersiniz efendim. Şu saçlara bakın. Yaşlanıyorum tabii.'' ''Efendim, takdir edersiniz ki, sıcak bir öğleden sonrasında gelen bir iki lekenin hesabını kırlaşmış saçlardan sormak yanlış olur. Yaşlılık, evrakı lekelese de onurludur.'' ''Affedersiniz ama efendim, ikimiz de yaşlanıyoruz.'' Cana yakınlık damarıma basan bu istirham karşı konulacak gibi değildi. Ne olursa olsun işini terk etmeyeceğini anladım. Bu yüzden daha az önemli evrakımla ilgilenmesine karar vererek fikrimi değiştirip kalmasına göz yumdum. Listemdeki ikinci kişi yani Cumbuz 25 yaşlarında, bıyıklı ve yanağa sakallı, soluk benizli ve genel görünüşü itibarıyla korsanlara benzeyen bir gençti. Kanaatime göre iki kötülüğün kurbanıydı. Hırs ve hazımsızlık. Bir yazıcının yükümlü olduğu yasal bazı belgeleri kaleme almak gibi sıradan bir işe tahammül edemeyişi ve tamamıyla meslek bilgisi gerektiren kimi işlerde haddini aşması ilkini, hırsını ele veriyordu. Hazımsızlığını ise ara sıra ortaya çıkan asabi halleriyle, insanı rahatsız eden sırıtmalarıyla, metinleri temize çekerken hata yaptığında dişlerini gıcırdatmasıyla, işler kızıştığındaysa küfürlerine anlaşılır bir şekilde savurmak yerine dişlerinin arasından itmesiyle, Ve de çalıştığı masanın yüksekliğinden hiçbir zaman hoşnut olmayışıyla belli ediyordu. Cımbız, el işlerinden anladığı halde bu masayı kendine uygun bir şekle bir türlü getiremedi. Masanın ayaklarının altına bir sürü küçük parça, kontruplak, karton koyardı. Neler denemedi ki? Hatta ince bir ayar yapmak için elindeki son kurutma kağıtlarını katlayıp kullandı. Gel gör ki hiçbir işe yaramıyordu. Sırtını rahatlatmak için masanın kapağını çenesine kadar geniş bir açıda yükseltip, sanki bir Hollanda evinin dik çatısını masa niyetine kullanıyormuş gibi yazdı bir süre. Ama bu sefer de kollarının kan dolaşımından nasibini almadığından yakınıyordu. Masanın yüzeyini bel hizasına kadar indirince de yazarken iki büklüm oluyor, bu da sırtında ağrılara yol açıyordu. Hülasa cımbız ne istediğini bilmiyordu. Yahut da bir şey istiyorduysa bile, O da yazıcı masasından hepten kurtulmaktı. Bu marazi hırsının belirtilerinden biri de, müşterim dediği ama ne mal olduğu belli olmayan, üstleri başları dökülen birilerinin onu ziyarete gelmelerinden hoşlanmasıydı. Aslında zaman zaman birilerinin hamiliği altında korumada olduğunu, adliye koridorlarına az da olsa işi düştüğünü ve de Tom's hapishanesine de yabancı olmadığını pek âlâ biliyordum. Bir gün büroma onu görmeye gelen, Vede ''Müşterisiyim ben onun'' derken havasından geçilmeyen bir tipin aslında bir tahsildar, adamın elindekinin de cımbızın iddia ettiği gibi tapu senedi değil de bir fatura olduğunu düşünmek için geçerli sebeplerim vardı. Fakat bütün hatalarına ve başıma ördüğü çoraplara karşın cımbız da vatandaşı hindi gibi işime çok yarayan biriydi. Çok temiz ve süratli yazardı. İstediğimi de bir beyefendi gibi davranabiliyordu. Üstelik bir beyefendi gibi giyiniyor, bu da ister istemez bir omun itibarını artırıyordu. Oysa, hindi söz konusu olduğunda beni utandırmasın diye elimden geleni ardıma koymazdım. Giyisileri hep yağlıymış gibi durur ve aşevi kokardı. Yazınsa çuval gibi bol pantolonlar giyerdi. Ceketi iğrençti, şapkasına da el sürmek istemezdiniz. Ama şapka pek umurumda değilse de, Kurallara uyan bir İngiliz yardımcıya özgü uygar tavırları ve inceliğiyle odaya girer girmez şapkasını çıkarıyordu ama ceketi başka bir konu. Ceketleri hakkında onunla konuşmaya çalıştım ama ne afle. Aslına bakacak olursanız böyle düşük gelirli birisi hem pırıl pırıl bir yüze hem de pırıl pırıl bir cekete aynı anda sahip olamazdı sanırım. Cımbızın da bir seferinde gözünden kaçmamıştı. Hindinin bütün parası kırmızı mürekkebe gidiyordu. Bir kış günü, son derece saygın havalı, içi astarlı, çok sıcak tutan ve dizden yakasına kadar düğmeli, gri bir ceket armağan ettim ona. Hindinin bu iyiliğimin altında kalmayacağını ve öğleden sonraları çıkardığı şamataya ve düşüncesizce hareketlerine son vereceğini ümit ediyordum. Ama ne gezer, öyle inanıyorum ki kendisini battaniye gibi böyle sımsıcak saran bir ceketin düğmelerini iliklemek onu şımartmıştı. Fazla arpanın atlara iyi gelmediği gibi, huysuz bir atın arpasını hep hissettiği söylenir. Hindi de işte aynen böyleydi ve ceketiyle var olduğunu hissediyordu. Bu da onu küstahlaştırıyordu. İki yakası bir araya gelince şımaranlardan biri olmuştu. Hindinin kendine düşkünlüğüne ilişkin benim kendimce bir kanaatim olmasına karşın cımbızın birçok konuda ne kadar hata yaparsa yapsın ılımlı bir genç olduğuna inanmıştım. Ama doğanın kendisi ona sakiylik etmiş ve daha doğduğu gün onu ikircikli ve çabuk alevlenen biri yapmıştı. Öyle ki tutuşması için sonradan biraz daha alkole gerek yoktu. Büromun o sessiz sakin ortamında, cımbızın bazen ansızın yerinden fırlayıp masasının üzerine eğilirken kollarını yanlara iyice açarak koca masayı kavraması, sanki masa art niyetli bir insan ve onun karşısına dikilip canını yakmak isteyen bir varlıkmış gibi, onu sallayıp sarsarak zemin üzerinde uğursuz sesler çıkarttırması aklıma geldikçe, cımbız için içkiymiş, suymuş hepsinin gereksiz olduğunu apaçık kavradım diyorum. Nevi şahsına münhasır sebebi, hazımsızlık yüzünden, şansıma cımbızın ikircikliği ve ardından gelen gergin tavırları genellikle sabahleyin görülüyor, öğleden sonraları ise çok daha yumuşak bir oğlup çıkıyordu. Öğlen 12 ile birlikte hindinin heyheyleri üstüne geldiği için, her ikisinin tuhaflıklarıyla aynı anda uğraşmak zorunda kalmıyordum. E gardiyanlar gibi nöbetleşe çalışıyorlardı. Cımbızınki nöbetteyken hindininki uyuyordu, hindinin heyheyleri gelince cımbızınkiler çekiliyordu. Bu koşullar altında da buna iyi, doğal bir anlaşma diyebiliriz. Listemde üçüncü sırada yer alan zencefil on iki yaşlarında bir oğlandı. Babası arabacıymış. Ölmeden önce oğlunu kendisi gibi bir at arabasında değil de şöyle yargıçların, yüksek rütbeli memurların oturduğu sıralarda otururken görmek istemiş. Bu yüzden göndermiş oğlunu benim büroya. Oğlunu getir götür işlerine baksın, ortalığı silip süpürsün ama hukuk öğrensin hem de haftada bir dolar kazansın diye. Zencefilin kendine ait bir masası vardı ama onu pek kullanmazdı. Bir göz atayım deseniz, çekmecesinde fındık fıstık gibi envai türlü yemiş kabuğunun sergilendiğini görürdünüz. Bu akıllı bıdığa göre hukuk denen yüce bilim topu topu bir ceviz kabuğunu doldururdu ancak. Zencefilin işleri arasında en önemsizi değildi ama en az diğerlerinki kadar şevkle ifa ettiği bir görevi daha vardı. Hindi ve cımbıza çörek ve elma tedarik etmek. Hukuki yazıların temize çekilmesi, tabir caizdir, kuru, tatsız, tutsuz ve güç bir iş olduğundan, benim iki katibin boğazlarını gömrük idaresi ve postane civarındaki bir sürü büfede buldukları spitsenberglerle ıslatmayı pek severlerdi. Bir de, Zencefili mütemadiyen şu tuhaf kekten almaya yollarlardı. Hani ufak, yassı, yuvarlak ve bol da baharatlı kekler var ya, çocukcağıza da bu yüzden zencefil lakabını takmışlardı. Soğuk sonbaharda iş güçte pek yoksa, hindi bu keklerden 20-30 tanesini sanki gofret yiyormuş gibi midesine indirir, kaleminin cızırtısıyla ağzındaki kek kırıntılarının çıkardığı çıtırtı birbirine karışırdı. Elinin ayağının birbirine dolaştığı, savrukluğunun doruk noktasında olduğu ateşli öğleden sonralarından birinde hindi ne yapsa beğenirsiniz. Zencefilli keklerden birini dudaklarına götürüp hohladı ve bir ipotek senedine mühür niyetine yapıştırıverdi. Az daha onu kapının önüne koyuyordum ki önümde doğu usulü eğilip, ''Affedersiniz efendim ama kırtasiye masraflarınızı kendi cebimden karşılıyor olmamın ne büyük bir cömertlik olduğunu inkar edemezsiniz.'' diyerek yelkenlerimi suya indirmeyi becerdi. Mühürdarlık görevini üstlenir üstlenmez, mal-mülk devirleri tahvil kovalamak, çetrefilli evrakın tanzimi gibi asıl işlerim artmıştı. Katiplerim işten başlarını kaldıramaz olmuşlardı. Elimdeki katiplere yüklenmek yerine yeni birini daha işe almak zorunluluğu hasıl oldu. Verdiğim ilandan sonra yaz günü olduğu için açık duran büro kapısının önüne genç bir adam geldi. Kapı eşiğinde öylece dikilmiş duruyordu. Bugün bile o görüntü capcanlı gözlerimin önünde. Rengi atmış soluk giysiler içinde ama derli toplu, acınası ama saygıdeğer, devasız ve naçar. Bardleby buydu işte. Vasıfları hakkında bir iki konuştuk, sonra da onu işe aldım. İyi de ettiğimi düşündüm çünkü böylesine ahar bir adam savruk hindi ile iki de bir dellenen cımbız üzerinde olumlu bir etki yapabilirdi. Daha önce söylemem gerekirdi gerçi ama yazanem buzlu camlı ve katlanabilir kapılarla iki bölmeye ayrılmıştı. Birinde katiplerim otururdu, diğerinde de ben. Canım istediğimi sonuna kadar açıyordum bu kapıları, canım istediğimi de kapatıyordum. Bardıbiyi bu katlanan kapılara yakın bir köşede. Ama bana yakın bir köşeye oturtmaya karar verdim ki bu sessiz adam elimin altında olsun, ıvır zıvırdan bir iş çıktı mı seslenibireyim. Bina yapılırken bu pencere yandan da olsa pis avlulara ve tuğla duvarlara bakarmış. Gel gör ki sonradan bir sürü bina dikilince manzara diye bir şey kalmamış. Ama içeri biraz ışık geliyordu hiç değilse. Pervazlardan yaklaşık bir metre uzaklıkta bir duvar vardı ve ışık da ta yukarılardan bir yerden, iki kallavi bina arasından sızıyordu. Bir kulübedeki çatlaktan sızıyormuş gibi. Hatta daha da tatminkar bir düzenleme yaptım ve Bardelby'yi gözümün önünden tümüyle kaldıracak ama sesimi duymasını da engellemeyecek yüksek, yeşil ve katlanabilir bir parabam tedarik ettim. Böylelikle de mahremiyet ve bir arada yaşayabilmek bir bakıma mümkün kılınmıştı işte. İlk günlerde Bartleby inanılmaz sayıda yazı yazdı. Uzun süredir bir şeyleri kopyalamamış da bu yüzden kıtlıktan çıkmış gibi benim verdiğim belgelere saldırıyordu sanki. Hazmetmek için hiç ara vermiyordu. Gecesini gündüzüne katıyor, gün ışığı, mum ışığı demeden çalışıyordu. Bu çalışkanlığının yanı sıra biraz da neşeli olsaydı İşe onun başvurmuş olmasından çok mutlu olacaktım Ama Bardelby varlığıyla yokluğu bir Çıt çıkarmaksızın makine gibi durmadan yazıyordu Bir katibin mutlaka yapması gereken işlerden biri de Çıkardığı kopyanın aslıyla kelimesi kelimesine aynı olduğundan emin olmaktır İki ya da daha fazla katibin bulunduğu bürolarda katipler Bu işlem için birbirlerine yardım ederler Biri kopyayı okur öteki de orijinali tutar Bu çok sıkıcı, yorucu ve insanı atalete iten bir iştir. Hiç şüphem yok ki yerinde duramayan kıpır kıpır mizaçlı insanlar için tahammül edilmez bir iş olurdu bu. Mesela hararetli şair Byron, Bardleby ile mutlu mesut otursun da karınca duası gibi yazılmış, şöyle 500 sayfalık bir hukuk belgesini incelesin. Mümkün değil. Telaşeli günlerimizde kimi zaman bazı kısa belgeleri karşılaştırmak için hindi ya da cımbızı çağırır onlara yardımcı olurdum. Bartleby'yi elimin altına yerleştirişimin bir sebebi de böyle angaryalardan kendimi kurtarmaktı. Benimle çalışmaya başlayalı daha üç gün olmuştu sanırım ve onun yazdığı bir metnin gözden geçirilme zorunluluğu henüz doğmamıştı. Elimde acele tamamlanması gereken küçük bir iş vardı. Hemen Bartleby'yi çağırdım. Telaşımdan ve emrime anında uyulacağını doğal olarak beklediğimden, ''Masamın üzerindeki orijinal belgenin üzerine eğilip belgenin kopyasını tutan sağ elimi de hafifçe ve biraz da sinirli sinirli yana ve öne uzattım ki, ''Bardleby'yi gömüldüğü kozasından çıkar çıkmaz belgeyi elimden kapsın ve hiç vakit yitirmeden işe koyulalım. Yerimde işte tam böyle oturmuşum, ona sesleniyorum. Çabucak söyleyip veriyorum. Ondan istediğim bir kağıt parçasını benimle birlikte gözden geçirmesi.'' Duldasında kılını bile kıpırdatmadan, yumuşak ama kararlı bir ses tonuyla ''Yapmamayı tercih ederim'' diye karşılık verdiğinde nasıl şaşırdığımı, daha doğrusu dehşete kapıldığımı tahmin etmişsinizdir. Bir süre gık çıkarmadan öyle durup allak bullak olmuş zihinsel melekelerimi toparlamaya çalıştım. Önce dedim ki kendi kendime, ''Kulaklarım beni yanılttı ya da bardıl dediğimi hepten yanlış anladı.'' En açık seçik ses tonumla ricamı tekrarladım. Ama onun ilk karşılığı en az benimki kadar açık ve seçik bir şekilde geri geldi. ''Yapmamayı tercih ederim.'' ''Yapmamayı mı tercih edersiniz?'' diye yankıladım dediğini ve öfkeyle ayağı fırlayıp hızla odanın öteki tarafına geçtim. ''Ne demek istiyorsunuz siz? Aklınızdan zorunuz mu var? Sizden şu kağıdın doğru yazılıp yazılmadığını kontrol etmeme yardım etmenizi istiyorum. Alın çabuk.'' deyip kağıdı ona doğru uzattım. ''Yapmamayı tercih edelim. dedi. Gözlerimi diktim üstüne. Baktım yüzü hafif, gri gözleri de feri gitmiş gibi dingindi. Zerre rahatsız olmuş gibi de görünmüyordu. Hani halinde tavrında en ufak bir ikirciklenme, öfke, sabırsızlık ya da küstahlık olsaydı, yani şöyle insani bir şeyler olsaydı, bağıra çağıra dep ederdim onu büromdan. Ama hal böyle olunca rengi sararmış alçıdan çiçero büstümü de kapı önüne koymayı düşünmem gerekirdi. Bardleby yazmayı sürdürdü. Ben de bir süre ona baka kaldım. Sonra da masama dönüp oturdum yerime gene. Çok tuhaf dedim kendi kendime. Yapılacak en iyi şey ne olabilirdi? Ama işte bekleyemezdi. Şimdilik bu konuyu burada bırakıp ileride boş bir vaktimde üstünde durmaya karar verdim. Öteki odadaki cımbızı çağırdığımda belge ivedilikle gözden geçirildi. Bu olaydan birkaç gün sonra, Vardelby dört tane uzun mu uzun belgenin yazımını tamamladı. Bunlar, o hafta mühürdarlık yüce divanında huzurunda alınan ifadelerin dört kopyasıydı. Bu davanın büyük önemi vardı ve hata kabul etmezdi. Her şeyi hazırladım ve öteki odadaki hindi, cımbız ve zencefili çağırdım. Niyetim dört katibimin eline dört kopyayı tutuşturup orijinal belgeyi kendim okumaktı. Haliyle hindi, cımbız ve zencefil her birinin elinde birer kopya, yan yana sıralanıp oturdular. Ben de Bardelby'ye seslendim ki gelsin de bu ilginç gruba katılsın. Çabuk olun Bardelby, sizi bekliyorum. Büronun çıplak zemininde sandalyesinin ayaklarının usulca çıkardığı gıcırtı geldi kulağıma önce. Az sonra da zaviyesinin girişinde belirdi. Nedir istenen? dedi yumuşakça. Kopyalar, kopyalar dedim telaşla. Kopyaları inceleyeceğiz, buyurun, deyip dördüncü kopyayı ona uzattım. Yapmamayı tercih ederim, diyerek paravanın arkasında usulca gözden kayboldu. Yerlerini almış katipler bölümün başında birkaç saniye boyunca tuzdan bir sütun kesilmişim. Kendimi toparladım ve para bana yaklaşıp ona böylesine olağan dışı bu davranışının nedenini sordum. Neden reddediyorsunuz? Yapmamayı tercih ederim. Bunu yapan başka birisi olsaydı öfkeden kudurur, ağzıma geleni söyler, onu rezil edip huzurumdan def ederdim. Ama Bardleby'de öyle bir şey vardı ki sadece elimi kolumu bağlamakla kalmıyor, aynı zamanda nefis bir dokunaklılık beni darmadağın ediyordu. Sonunda, onunla tartışıp ikna edeyim bari, dedim. Bu incelemek üzere olduğunuz, sizin yazdığınız belgenin kopyaları. Sizin yükünüz de hafifleyecek çünkü tek bir gözden geçirmeyle dört kopyada kontrol edilmiş olacak. Bu hep böyle olur. Her katip kendi kopyasının gözden geçirilmesine yardım etmek zorundadır, öyle değil mi? Konuşmayacak mısınız? Cevap verin. Yapmamayı tercih ederim, dedi gene düdük gibi ince bir sesle. Böyle görünüyordu ki ben onunla konuşurken o dediğim her sözü kafasında evirip çeviriyor, ne diyorsam tas tamam onu anlıyor, karşı konulmaz sonucu yatsımıyor ama aynı zamanda da sanki yüce bir gücün egemenliğine girmiş gibi böyle cevap veriyordu. Olağan bir işlem için ve sağduyuyla edilmiş ricamı yerine getirmemekte kararlısınız öyleyse. Bu konuda anladığımın doğru olduğunu bana özetle belli etti. Hayır, kararından dönmeyecekti. Daha önce eşeğe emsali görülmemiş ve akıl almaz bir takım yollarla, şiddetle gözü korkmuş birisinin en temel inançlarında bile sendelediği pek de seyrek görülen bir şey değildir. Böyle bir durumda kişi bütün adaletin ve sağduyunun karşı taraf için işlendiğini düşünmeye başlar ki bu duygu da harika gelebilir. Hal böyle olunca da çevresinde konuyla pek ilgisi olmayan herhangi birisi varsa, karışmış aklına bir destek olsun diye ondan medet umar. ''Hindi'' dedim. Ne diyorsun bu işe? Haklı değil miyim? Affedersiniz efendim ama, dedi hindi en mülayim sesiyle, bence haklısınız. Cımbız, ya sen ne dersin? Bana kalırsa kıçına tekmeyi basardım. Dikkatli bir okuyucunun burada gözünden kaçmamıştır. Sabah olduğu için hindinin cevabı nazikti ve sakindi ama cımbızınki ise huysuzluğunu ele veriyordu. Ya da daha önce de sarf ettiğimiz bir cümleyi tekrarlarsak, Cımbızın kötü huyu nöbetteydi, hindininki ise izne çıkmıştı. ''Zencefil'' dedim, ''en küçük müridimi de yanıma çekmek için, sen ne diyorsun?'' ''Bence o biraz çatlak efendim'' diye karşılık verdi zencefil sırıtarak. ''Ne diyorlar, bakın, duydunuz mu?'' dedim paravana dönüp. ''Şimdi gelin buraya da görevinizi yapın.'' Ama cevap vermeye zül bile etmedi. Şaşkınlıktan bir süre dalmışım ama işi düşününce elimi çabuk tutmam gerektiği aklıma geldi. Bu çetrefilli durum üzerine kafa yormayı bir kez daha gelecekteki boş bir zamanıma bırakmaya karar verdim. Biraz zorlandık ama Bardleby olmadan da belgelerin düzeltmesini bitirdik. Gerçi her sayfada ya da iki sayfada bir, hindi, bunun hiç de alışılageldik bir durum olmadığı hakkındaki görüşlerini sunuyor, cımbızsa hazım zorluğu çekiyormuş gibi sandalyesinde kıpırdanıp duruyor, Ve ara sırada olsa paravanın arkasındaki sersem herife inci dişleri arasından lanetler okuyordu. Ona cımbıza kalır saymış, başka birinin yapması gereken işi bedavaya ilk ve son kez yapıyormuş. Bu sırada Bardelby, kendi işi dışında her şeye kayıtsız zaviyesinde oturmaktaydı. Birkaç gün daha geçti. Katip uzun bir belge üzerinde çalışıyordu. Olağan dışı son davranışı yüzünden onu yakın takibe almıştım. Yemeğe hiç çıkmadığını gördüm. Aslında hiçbir yere gitmiyordu. Bildiğim kadarıyla onu yazanemin dışında bir yerde hiç görmemiştim. Köşesinde nöbet tutuyordu hep. Ama sabahleyin saat on bir civarında zencefil, sanki oturduğum yerden benim görmem imkansız bir el işareti almış gibi yerinden kalkıp bardılbiyinin paravanının aralığına yaklaşıyordu. Oğlan bundan sonra birkaç bozukluğu şıkırdatarak yazaneden çıkıyor, elinde bir avuç dolusu zencefilli çörekle dönüyor. Zahmetinin karşılığı olarak iki tanesini aldıktan sonra da gerisini meczubumuza veriyordu. ''Demek zencefilli çörekle besleniyor.'' diye geçirdim içimden. ''Yemek namına bir şey yemiyordu. Öyleyse vejeteryandır.'' ''Hayır, sebze bile yemiyor. Zencefilli çörekten başka bir şey yemiyor. Yalnızca zencefilli çörekle yaşamanın insanın yapısında meydana getirebileceği muhtemel etkileri düşünmeye koyulmuşum birden.'' Zencefilli çöreğe bu ad verilmiştir. Çünkü içine konan birçok garip malzemeden biridir zencefil ve çöreğe nihai tadını veren de odur. Peki neyin nesidi bu zencefil? Acı, baharatımsı bir şey işte. Peki Bardleby de acı ve baharatımsı bir şey miydi? Hiç de değil. Öyleyse zencefilin Bardleby'nin bu hallerinde bir günahı yok. Bardleby de zerre etkisi olmamasını tercih ederdi muhtemelen. Samimi bir insanı pasif bir direnişten daha çok hiçbir şey çileden çıkaramaz. Kendisine karşı direnilen kişi insanlık dışı bir tutum izlemiyor ve direnen de bu edilgenliğiyle hiç mi hiç zarar vermiyorsa, o zaman ilki ruh halinin daha iyi olduğu durumlarda, uslamlamayla çözmesi olanaksız bir şeyin üstesinden gelebilmek için haklı olarak hayal gücüne başvuracaktır. Çoğu zaman ben de Bardılby'ye böyle yaklaştım işte. Zavallı, dedim. Hiçbir kötü niyeti yok, dedim. Küstah da olmaya çalışmıyor. Tuhaflıkların elinde olmadan yaptığı aşikar zaten. Bana da faydalı biri. Onunla geçinebilirim. Ben ondan yüz çevirirsem, benim kadar ilgili bir işverene düşmeyebilir. Kötü davranışlara maruz kalabilir. Hatta aç bir ilaç sefil bir hayata itilebilirdi. Evet, böylece vicdanımı rahatlatma yollarından en lezizini kelepirden alabilirim. ''Bardleby'yi dost edinmek, tuhaf inatçılığıyla dalga geçmek bana hemen hemen hiçbir şeye mal olmaz. Ama bütün bu uğraşım önünde sonunda vicdanım için tatlı mı tatlı bir lokma olur. Fakat ben de hep böyle düşünmüyordum ki. Bardleby'nin bu münfailliği sinirimi bozuyordu. Benim kızgın çıkışlarıma bir kez daha terslensin diye ya da ondan bir öfke kıbılcımı alabileyim diye onu kışkırtmak için dayanılmaz bir istekle duyuyordum.'' Ama nerede? Deveye hendek atlatmak daha kolaydır. Bir akşamüstü içimdeki şeytan dürttü ve şunlar cereyan etti. ''Bardleby'' dedim. ''O belgeler yazılınca getirin de birlikte gözden geçirelim.'' ''Yapmamayı tercih ederim.'' ''Ne demek? Katı dinadımda ısrarlıyım demek istemiyorsunuz herhalde.'' ''Ses yok.'' Aramızdaki iki kanatlı kapıyı açıp hindi ve cımbıza hiddet içinde haykırdım. Yazdıklarını gözden geçirmeyeceğini gene söyledi. Buna ne diyorsun hindi? Unutmayın, akşamüstü demiştik. Hindi, pirinçten bir semaver gibi ışıl ışıl ve kel kafasından buharlar tüterek oturmuş, önündeki mürekkep lekeli evrak arasında dolaştırıyordu parmaklarını. ''Ne mi diyorum?'' diye kükredi hindi. Paravanın arkasına geçeyim de şunun gözlerini morartayım diyorum. Yerinden zıpladığı gibi kollarını öne çıkarıp bir boksörün savunma pozisyonunu aldı hemen. Sözün neri olduğunu göstermek ister gibiydi ama onu durdurdum. Çünkü tedbirsizlik etmiş ve hindinin öğleden sonraki kavgacı yanını kışkırtmıştım. Otur yerine hindi dedim. Otur da bakalım. Cımbız ne diyor bu işe? Bardalbee'yi hemen kovsam yeridir. Değil mi? ''Kusuruma bakmayın ama buna karar vereceksiniz sizsiniz efendim. Bana göre bu tavrı olağan dışı. Üstelik hindi ve ben söz konusu olduğumuzda da gerçekten haksızlık. Ama belki de sadece geçici bir kapristir yaptığı.'' ''Ya!'' diye bağırdım. ''Garip ama fikrini değiştirmişsin. Bakıyorum da ona karşı pek de kibar konuşur olmuşsun.'' ''Bir adandır!'' diye bağırdı hindi. ''Bu kibarlık hep o bira yüzünden.'' ''Bugün cımbızla birlikte yemek yedik de...'' ''Ben de pek kibarımdır efendim. Gidip murartayım mı şunun gözlerine?'' ''Bardleby'den söz ediyorsun sanırım. Hayır indi, bugün olmaz.'' diye karşılık verdim. ''Lütfen yumruklarını indir artık.'' Kapıları çektim ve gene Bardleby'nin yanına gittim. Şeytan beni kaderime doğru biraz daha kışkırtıyordu. Bardleby'nin bürodan hiç çıkmadığı aklıma geldi. ''Bardleby'' dedim. ''Zencefil yok da. Şöyle bir postaneye kadar gitseniz de. Postane üç dakikalık mesafeydi. Baksanız bir, bana bir şeyler gelmiş mi? Yapmamayı tercih ederim.'' ''Yapmayacak mısın?'' ''Tercih etmiyorum.'' Sersem seperek masama dönüp oturdum, uzun uzun düşüncelere gark oldum. Kör saplantım geri gelmişti. Başka ne yapsam da şu ücretli memurumun, şu aciz, beş parasız gafilin hakaretlerine biraz daha mazhar olsam? Kesinlikle mantıklı başka neyi yapmayı reddedebilirdi acaba? Bardalby, ses yok. Daha yüksek sesle denedim bu kez. Bardalby, ses yok. Bardalby, diye kükredim. Üçüncü seslenişimden sonra gaipten gelen büyülü bir davete cevap veren bir hayalet gibi zaviyesinin girişinde belirdi. ''Yan odaya git çabuk ve cımbıza bana gelmesini söyle.'' ''Yapmamıyı tercih ederim.'' dedi, yavaşça ve saygıda kusur etmeden sonra da usulca gözden kayboldu. ''Pekala, Bardelby.'' dedim. Aklı başında ciddi ve sakin ve ne yaptığını bilen birinin ses tonuyla, Geri dönüşü olmayan korkunç bir diyetin eli kulağında olduğunu ima ederek tabii ki. O sırada aslında böyle bir şeyi tam da istediğim söylenemez. Hülasa yemek vaktim yaklaşıyordu. En iyisi mi ben şapkamı başıma geçirdiğim gibi evimin yolunu tutayım dedim. Kafamın içi karman çorman, içimde bir sıkıntı. İtiraf etsem mi ki? Bütün bu olan bitenlerin sonu nereye vardı biliyor musunuz? Şurası yatsınamayacak bir gerçekti ki. Artık benim biromda Bartleby denen, Betty Benza atmış, kendine ait masasında oturan genç bir katip vardı ve sayfası yüz kelime, dört cent gibi makul bir ücretle belgeleri kopyalıyordu ama yaptığı işin gözden geçirilmesi işindense kesinlikle muaftı ve tabii ki bu iş, özen konusunda sizin üstünüze kimseyi tanımıyorum iltifatlarıyla hindi ve Cumbuz'un başına yıkılmıştı. Dahası, Bu Bartleby hiçbir şekilde en ufak bir ayak işine yollanmıyordu. Ama böyle bir şey ondan istense bile, onun bu işi yapmamayı tercih edeceği kesindi. Bir başka deyişle, gözü kapalı reddedeceği kafamıza iyice yerleşmişti. Günler geçtikçe Bartleby ile aramızda kayda değer bir uzlaşma oldu. Ondaki o daimi sükunet, bir taraftan nasibini almamışlık, bitmez tükenmez bir alışkanlık, paravanının arkasına kendini atıp hulyalara dalmayı tercih ettiği zamanlar dışında, o büyük dinginlik, hangi koşulda olursa olsun davranışlarındaki o değiştirilemezlik onu çok değerli kılmıştı. Şu da çok önemliydi. Bardelby hep oradaydı. Sabahleyin herkesten önce gelirdi. Gün boyunca oradaydı. Geceyse en sona hep o kalırdı. Dürüstlüğüne şaşmaz bir inancım vardı. En değerli evrakımın onun ellerinde kesinlikle güven içinde olduğunu hissediyordum. Ama doğruyu söylemek gerekirse bazen, tümüyle benim yapımdan kaynaklanan bir şey de olsa, ona karşı ansızın öfke nöbetlerine tutuluyordum. Çünkü, Bardolby'nin bütün otoaflıklarını ayrıcalıklarını, hiç duyulmamış muhabiyetlerinin tek bir akit makit olmadan yazıhanemde kalmasını sağlayacak koşullar haline dönüşmüş olmasını hazmetmek hiç de kolay değildi. Arada sırada acele bitirilmesi gereken bir işin zorlamasıyla gelen bir heyecanla, kısa ve kesik bir tonlamayla elimde olmadan Bardleby'yi yardıma çağırırdım. Mesela bazı belgelerin paketlenmesi sırasında ben ilk düğümü atarken ondan ipin üzerine parmağını koymasını isterdim. Tabii ki paravanın arkasından her zamanki yapmamayı tercih ediyorum cevabı gelirdi. Böyle bir durumda insan doğasının sıradan zayıflıklarına sahip biri, Nasıl olur da böylesine sapkınca, böylesine saçma bir davranışa karşı acı sözlerle haykırmaktan kendini alabilir ki? Fakat her böyle reddedilişimde elimde olmadan yaptığım şeyleri yineleme olasılığım da azalıyor gibiydi. Unutmadan söylemeliyim ki, böyle kalabalık binalarda yazıhanesi bulunan her hukuk adamının adeti olduğu üzere, ben de kapıma birden fazla anahtar yaptırmıştım. Biri, Çatı katında oturan ve odaları haftada bir kez fırçalayıp her gün de silip süpüren ve toz alan kadında dururdu. İkincisini lazım olur diye Hindiye vermiştim. Üçüncüsünü ben zaten kendi cebimde taşırdım. Dördüncüsünün kimde olduğunuysa bilmiyordum. Olacaklara bakın siz. Bir pazar sabahı ünlü bir vaizi dinlemeye Trinity Kilisesi'ne gideceğim tuttu. Ama oraya çok erken gitmişim Öyleyse şöyle biraz yürüyeyim de yazhaneme uğrayayım dedim. Tesadüf bu ya, anahtarım da yanındaydı. Ama kilide soktuğumda içeriden deliği bir şeyin tıkadığını anladım. Epey şaşırıp seslendiğimde içeriden bir anahtar çevrilmesin mi? Kapı ardına kadar açıldığında o naif yüzüyle Bardelby'nin hayaleti karşımda beliriverince hayretten dona kaldım. Yönlek kollukları, bir de eski püskü tuhaf mı tuhaf bir ev giysisi üzerinde karşında dikilmiş özür diliyor ve o sırada çok meşgul olduğundan beni içeri almamayı tercih ettiğini söylüyordu. Dahası, bir iki kısa sözcük daha sarf etti ve binaların etrafında birkaç tur atarsam iyi olacağını, bu arada da muhtemelen işini tamamlayacağını ekledi. Bakın, Bardilby'nin hiç mi hiç beklenmedik bir şekilde bir pazar sabahı karşıma çıkarak. Her zamanki gibi insanın kanını donduran kibarlığı ve kendinden emin soğuk kanlılığıyla yazıhanemde konaklıyor olduğunu anlatması bende öyle garip bir etki yaptı ki, irademi tümüyle yitirmiş bir şekilde kendi kapımdan uzaklaştım ve onun arzusunu yerine getirdim. Ama bu akıllara ziyan katibin mülayim pişkinliğine karşı cılız bir isyanın içimi kavurduğunu da hissetmedim değil. Doğruya doğru, benim elimi kolumu bağlayan ve beni aciz bırakan şey, En başta onun bu harikulade mülayimliğiydi. Çünkü bana göre, ücretli memurun kendisine hükmetmesine ve kendi yerinden uzaklaşmasını emretmesine gık çıkarmayan kişi aciz demektir. Bir taraftan da, Vardalby'nin bir pazar sabahı benim yazıhanemde üstünde kollukları da olmasa iyice dağınık bir halde ne yapıyor olabileceğini düşünmek beni iyiden iyiye huzursuz etmişti. Uygunsuz bir iş mi çeviriyordu? Olamaz, bu mümkün değildi. Wardleby'nin ahlaksız biri olması akla hayale gelmez bir şeydi. Peki orada ne yapıyordu öyleyse? Evrak mı kopya ediyordu? Bu da olamaz. Ne kadar egzantilik biri olursa olsun, her şeyin kuralına göre yapılması konusunda Wardleby'nin üstüne yoktu. Neredeyse çırılçıplak bir halde masasının başına geçecek son kişi o olurdu herhalde. Üstüne üstlük günlerden pazardı. Ve Wardleby'de öyle bir şey vardı ki, Bugünün kutsiyetine gölge düşürecek ayıp bir şeyler yapıyor olabileceğinin aklınızın ucundan bile geçmesine izin verdirmezdi. Gene de içim rahat değildi. Dayanılmaz bir merakla nihayet kapıya geri geldim. Bu kez hiçbir mani olmadan anahtarı deliye soktum. Kapıyı açıp içeri girdim. Bardleby ortalıkta görünmüyordu. Endişeli endişeli etrafa göz gezdirdim. Paravanın arkasına göz attım. Ama belli ki gitmişti. Odaları daha yakından inceleyince... Bey'inin uzunca bir süredir benim yazıhanemde yemek yediğini, orada giyindiğini ve yattığını anladım. Üstelik ortada ne bir tabak, ne bir ayna, ne de yatak vardı. Bir köşedeki gıcırtılı eski somyanın minderleri, üzerlerinde zayıf birisinin yatmış olabileceği izlenimi uyandırıyordu. Masasının altında tortop edilip atılmış bir battaniye, boş şöminenin altında bir kutu siyah ayakkabı boyası ve fırça, Sandalyenin üzerinde teneke bir leğen, sabun ve yırtık pırtık bir havlu, bir gazete içinde de zencefilli çörek kırıntıları ve bir lokmada peynir buldum. Tamam dedim. bir burayı bir bekar evine çevirmiş. Bu apaçık ortada. Hemen ardından şu düşünce her yanımı sardı. Aman tanrım dedim. Bu gördüğüm ne sefil bir yalnızlık. Bu nasıl bir kimsesizliktir. Muazzam bir yoksulluk. Hele o yalnızlık. Ne korkunç. Bir düşünün. Pazar günleri Wall Street Petra gibi bomboştur. O Petra ki Allah'ın her günü, her gecesi ıssız mı ıssızdır. Başka bir şey değil. Hafta içinde gündüzleri iş ve hayat olduğundan gürültüden geçilmeyen bu binada gece iner inmez incin top oynar, ortalık çın çındır, Pazar günleri boyunca ise hepten terk edilmiştir burası. Bardalby ise burayı yuvası yapmış, her daim insan kaynadığını gördüğü bu yapay yalnızlığın yegane seyircisi olmuş, kartaca harabelerine düşünceli düşünceli bakan bir tür masum ve başkalaşmış Marius, ömrümde ilk kez ciğerimi dağlayan dayanılmaz bir melankoli sardı her yanıma. Daha önceleri böylesine tatsız mı tatsız bir şekilde kederlenmemiştim. İnsan olmanın getirdiği bir bağ şimdi beni karşı konulamaz bir kasbete sürüklüyordu. Melankoli de kardeşlik. Bardolbite ben de Adem'in oğullarıydık çünkü. Mississippi ırmağı gibi akan Broadway'de o gün gördüğüm parlak ipekliler, gala kılıkları içinde salınan o ışıltılı yüzler geldi aklıma. Onları bu solgun kâtiple karşılaştırdım ve kendi kendime vah dedim. Vah ki saadet ışıkla oynaşır, bu yüzden biz de dünyayı mutlu belleriz. Ama sefalet uzaktan kollar, öyle ki biz de dünyada hiç sefalet yok sanırız. Şüphesiz hasta ve salak bir kafanın ürettiği bu keder verici fikirler, Bu kara vasanlar çok geçmeden yerlerini Bardleby'nin garipliklerine ilişkin başka ve çok daha özel düşüncelere bıraktı. Garip keşifler yapacağımın ön sezileri uçuşuyordu her yanımda. Kayıtsız bir sürü yabancının arasında ve insan örperten kepeni içinde katibin solgun şekli geliverdi gözlerimin önüne. Ansızın Bardleby'nin anahtarı kilidinde öylece bırakılmış çalışma masası ilgimi çekti. Hiçbir kötü niyetim yok dedim kendi kendime. ''Acımasız bir merak içinde değilim.'' dedim. ''Hem bu masa benim malımdı.'' İçindekiler de öyleyse çekinmeden içine bakabilirdim. Her şey bir sistem içinde düzenlenmiş, evrak özenle yerleştirilmişti. Kağıtların konduğu gözler derindi. Belge dosyalarını çıkarıp dibi bucağı elimle yokladım. Elime bir şey değdi. Çekip çıkardım. Kalın kumaştan yapılmış, uçlarına düğüm atılmış... Büyük ve eski bir desenli mendildi bu. Açtım. İçinde Bardilby'nin biriktirdiği paralar vardı. O anda bu adamda fark ettiğim izahı mümkün olmayan bütün gizler geldi aklıma. Cevap vermek dışında hiç konuşmadığını, iş aralarında kendini ayıracak oldukça çok zamanı olduğu halde hiçbir şey, evet, bir gazete bile okumadığını, paravanın arkasındaki solgun pencerenin ardında uzun uzun dikilip cansız tuğla duvara baktığını hatırladım. Hiç aşevine ya da kantine gitmediğinden, solgun yüzünün de açık ve seçik gösterdiği üzere asla hindi gibi bira, hatta diğer insanlar gibi çay ya da kahve içmediğinden ve benim duyup bildiğim kadarıyla da hiçbir yere özellikle gitmediğinden, hiç yürüyüşe çıkmadığından, gerçi şimdi bunu yapıyor olmalıydı, Kim ve nereli olduğunu ya da dünyada kimi kimsesi olup olmadığını söylemekten kaçındığından ve böylesine zayıf ve solgun olduğu halde hastalıktan hiç yakınmadığından adım gibi emindim. Ama hepsinden öte onda kesinlikle kendiliğinden soluk bir şey havası, nasıl desem, evet, soluk bir kibir havası, daha çok da katıksız bir kendindelik ve kayıtsızlık olduğunu hatırladım. Beni kesinlikle şaşırtıp evcilleştirerek Onun garipliklerine ayak uydurmamı sağlayan da buydu işte. Bu yüzden onun paravanının arkasında dikilmiş gene o bitmek tükenmez bilmez ölü duvar hüvyalarından birine daldığını bilmeme karşın ondan benim için en ufak bir şey yapmasını istemekten çekinir olmuştum. Bütün bunları kafamda evirip çevirirken ve yeni ortaya çıkardığım gerçekle onun yazıhanemi sabit mekanı ve evi yaptığı gerçeğiyle birleştirince Ve onun marazi huysuzluğunu da hatırlayınca, işte bütün bunları kafamda evirip çevirirken, gözümü biraz daha açmam gerektiği fikri beni kıskacına almaya başladı. İlkin melankoli ve samimi bir acıma duygusuna kapılmıştım. Ama Bardelby'nin yalnızlığı hayal gücümde nasıl da büyüdükçe büyüdüyse, aynı melankoli o ölçüde korkuya, acıma duygusu da tiksintiye bıraktı yerini. Sefalet fikrinin ya da görüntüsünün bir noktaya kadar bizim en içten şefkat duygularımızı uyandırdığı öyle doğrudur ve bu da öyle korkunçtur ki. Her kim bunun insan kalbinin değişmez ve içkin özelliği olduğunu iddia ederse yanılır. Bu duygu daha çok ölçüsüz ve doğuştan gelen bir hastalığa çare bulmaktaki belli bir umutsuzluktan kaynaklanır. Hassas biri için acımak nadiren acı vermez. Ve böyle bir merhametin nihayet bir çözüme götüremeyeceği nihayet anlaşıldığında, sağduyusu insana bu duygudan yakasını sıyırmayı buyurur. O sabah gördüklerim, katibin içkin ve onunmaz bir hastalığın kurbanı olduğuna beni inandırmıştı. Vücuduna merhem bulabilirdim. Ama ona acı veren bedeni değildi. Acı çeken onun ruhuydu. Ruhuna ise ben ulaşamıyordum. Trinity Kilisesi'ne gitmek amacıma o sabah nail olamadım. Her nedense gördüklerim beni şimdilik kiliseye ibadete gitmekten alıkoyuyordu. Aklım fikrim Bardelby ile ne yapacağımdayken evin yolunu tuttum. Nihayet şu kararı aldım. Ertesi sabah geçmişe hakkında sakin sakin belli sorular soracaktım. O da cevap vermekten açıkça çekinmeden kaçınacak olursa, yapmamayı tercih edeceğini tahmin edebiliyordum O zaman ben de ona olan borcumu ödeyecek ve de üstüne 20 dolar da fazladan verecek, sonra da onun hizmetlerine artık ihtiyaç kalmadığını söyleyecektim. Ona başka herhangi bir şekilde yardım edebileceksem, bunu yapmaktan mutluluk duyacağımı, özellikle memleketine her neresi ise dönmek isterse, masrafları seve seve karşılayacağımı da ekleyecektim. Dahası memleketine vardıktan sonra başı ne zaman dara düşerse, Ondan gelecek bir mektup kesinlikle karşılıksız kalmayacaktı. Ertesi sabah oldu. ''Bardleby'' diye kibarca seslendim paravanın arkasına. Cevap yok. Daha da nazik bir tonla ''Bardleby'' dedim. ''Buraya gelin. Sizden yapmamayı tercih edeceğiniz bir şeyi yapmanızı istemeyeceğim.'' Sadece sohbet etmek istiyorum sizinle. Bunun üzerine usulca ortaya çıktı. Söyler misiniz Bardelby? Nerede doğdunuz siz? Yapmamayı tercih ederim. Fakat benimle konuşmamak için mantıklı ne gibi bir mazeretiniz olabilir? Dostunuzum ben. Kendimi öyle görüyorum. Ben konuşurken yüzüme bakmıyordu ama bakışlarını o sırada oturduğum yerin tam arkasında başımın yaklaşık 15 santim üstünde duran çiçek o dikmişti. Oldukça uzun bir süre bekledikten sonra cevabınız nedir Bardalby? dedim. Bu sırada yüzü hala kas katıydı. Sadece kanı çekilmiş ince dudaklarında belli belirsiz bir kıpırtı vardı. Şimdilik. ''Hiç cevap vermemeyi tercih ediyorum.'' dedi ve zaviyesine çekildi. Biraz yumuşak başlıydım, kabul ediyorum ama bu seferki tavrı tepemi tam attırdı. Bu ters tavrında gizliden gizliye sakin bir aşağılama olduğu gibi, gösterdiğim inkar edilemez iyi niyetimi ve ona düşkünlüğümü de hesaba katarsanız, yaptığı ankörlükten başka bir şey değildi. Oturup ne yapmam gerektiği konusunda yeniden düşüncelere daldım. Davranışı karşısında iyice alçalmış olduğundan yazıhaneme girerken onu kovmaya karar vermiştim. Gelin görün ki garip ama gerçek, batıl bir şeylerin beni can evimden vurduğunu hissettim. Bu his amacım doğrultusunda hareket etmemi yasaklıyor ve insanoğlu insanın en yalnızı bu adama tek bir kötü kelime daha telaffuz etmeye yeltenirsem beni alçak bir hain ilan edeceğini söylüyordu. Sonunda dostça bir tavırla sandalyemi paravanın arkasına, onun yanına çekip oturdum. ''Bardleby, peki, geçmişinizi boş verin. Ama bir dostunuz olarak sizden istirham ediyorum. Bu bir oyu kullanma kurallarına uyunuz.'' ''Haydi, belgeleri yarın ya da ertesi gün gözden geçirmeye yardımcı olacağını deyin şimdi. Uzun sözün kısası, bir iki gün içinde birazcık olsun mantıklı olmaya başlayacağım deyin.'' ''Deyin şunu Bartleby, haydi. Şimdilik birazcık mantıklı olmamayı tercih ederim.'' dedi. Ölgün ve mülayim sesiyle. İşte tam bu sırada katlamalı kapılar açıldı ve Cımbız bize doğru geldi. Her zaman olduğundan çok daha ağır bir hazımsızlık yüzünden hiç olmadığı kadar kötü bir gece geçirmiş gibiydi. Bartleby'nin son söylediklerini de duymuştu. ''Demek tercih etmiyorsun ha?'' dedi Cımbız, dişlerini gıcırdatarak. Sonra da bana dönüp, ''Sizin yerinizde olsam efendim, onu öyle bir güzel tercih ederdim ki, bu inatçı katıra tercihler verirdim efendim. Allah aşkına söyleyin efendim, bu sefer neymiş yapmamayı tercih etti?'' Bardalby'nin kılı bile kıpırdamadı. ''Bay Cımbıs, dedim, ben sizin şimdilik çekilmenizi tercih ederim. Son zamanlarda...'' Her nasılsa bu tercih kelimesini istemeye istemeye de olsa ulu orta kullanma alışkanlığı edinmiştim. Katiple temasımın çoktan ve ciddi bir şekilde ruh sağlığımı etkilemiş olduğunu düşünmek bile iç içimi örpertti. Daha ne çok ve ne derin kusurlar ortaya çıkacaktı kim bilir. Bu endişe çok geçmeden beni ibedi olarak kararlı önlemler almaya itiyordu. Cımbız canı sıkkın, yüzü asık dışarı çıkarken, hindi saygıda kusur etmemeye çalışarak efendice yaklaştı. Affedersiniz efendim ama, dedi, dün Bardıl Bardleby'yi düşünüyordum da, burada da söyleyeyim diyorum. Bence şöyle iyi cins bir biradan günde bir litre içmeyi tercih etseydi, bu onu iyileştirir, hem de belgelerini gözden geçirmesine yardım ederdi. Demek kelime sana da bulaşmış, dedim biraz heyecanlanıp. Affedersiniz efendim ama ne kelimesi, diye sordu hindi. Kendini paravanın arkasında sıkıştıracak bir yer bulmaya çalışarak, Bunu yaparken de katibe çarpmama neden oldu? Ne kelimesi efendim? ''Burada beni yalnız bırakmanızı tercih ederim.'' dedi Bardalby, özel bölmesine doluşmamız gücüne gitmiş gibi. ''İşte bu kelime, hindi.'' dedim. ''İşte bu.'' ''Ha, tercih mi?'' ''Evet ya, tuhaf kelime.'' ''Ben kendim hiç kullanmam.'' ''Fakat efendim, dediğim gibi, eğer onun tercihi...'' ''Hindi.'' diye kestim sözünü. ''Lütfen çekilir misin artık?'' ''Hay hay efendim, hay hay, öyle yapmamı tercih ediyorsanız.'' O köşesine çekilmek üzere katlamalı kapıyı açınca, cımbız göz ucuyla bana bakıp, ''Bir belgeyi mavi mi yoksa beyaz bir kağıda mı çekmesini tercih edermişim?'' onu sordu. Tercih kelimesini özellikle vurgulamamaya özen göstermişti. Bu kelimenin ağzından kendiliğinden dökülüverdiği aşikardı. Benim ve katiplerimin başını olmasa da dilini bir ölçüde döndürmüş bu çılgın adamdan kurtulmam şart diye düşündüm kendi kendime. Ama yol verme işinde aceleci davranmasam daha akıllıca olurdu. Ertesi gün, Bartleby'yi hiçbir şey yapmadan öylece penceresinde ölü duvar hulyasına dalmış gitmiş buldum. Neden yazmadığını sorduğumda, artık hiçbir şey yazmak yok diye karar aldığını söyledi. Hoppala, gene ne oldu? Sırada ne var ha? Diye bağırdım. Artık hiçbir şey yazmamak da ne demek? Artık yok. Peki neymiş sebebi? Sebebini kendiniz görmüyor musunuz? Diye karşılık verdi kayıtsızca. Dikkatli dikkatli yüzüne baktım ve gözlerinin cam gibi göründüğünü ve ferini iyice yitirdiğini fark ettim. Birden... Benimle çalışmaya başladığının ilk birkaç haftasında karanlık penceresi önünde eşi görülmemiş bir çabayla canını dişine takıp durmadan yazmasının gözlerini geçici olarak bozmuş olabileceği aklıma geldi. Bu hali bana çok dokundu. Onu teselli etmeye çalıştım. Bir süre için yazı yazmaktan elini eteğini çekmekle ne kadar akıllılık ettiğine işaret ettikten sonra bu fırsatı iyi değerlendirip açık havada biraz egzersiz yapmasında ısrar ettim. Böyle bir şey yapmadı tabii ki. Bundan birkaç gün sonra diğer katiplerim daha gelmediği için ve bazı mektupları da bir an önce postaya vermek zorunda olduğundan yapacak başka bir şeyi olmayan Bardel mutlaka biraz daha müsamahalı davranır da mektupları postaneye götürür dedim. Yine de istemeye istemeye de olsa kendim gittim. Günler günleri kovaladı. Bardel gözlerinde bir iyileşme oldu mu olmadı mı bir şey diyemeyeceğim. Görünen o ki iyileşmişlerdi. Ama ben gözlerin nasıl oldu diye sorduğumda cevap vermek lütfuna bile katlanmıyordu. Her halükarda artık yazı yazmıyordu. Benim ısrarlarımı sürdürdüğümü görünce sonunda yazıcılığı hepten bıraktığını bildirdi. ''Ne?'' diye bağırdım. Farz et ki gözlerin tamamıyla iyileşti. Hatta eskisinden daha da iyi görüyor. O zaman da mı yazmayacaksın?'' ''Yazmayı bıraktım.'' dedi ve savuştu. ''Değişen bir şey olmadı ve yazhanenin bir demirbaşı gibi oturdu kaldı.'' ''Yok, yok. Aslında eskisinden daha da iyi bir demirbaş oldu. Sanki bu mümkünmüş gibi.'' ''Hay Allah, ne yapsam. Yazhanede kalması için bir sebep yoktu. Hiçbir şey yapmıyordu ki. Atsan atılmaz, satsan satılmaz bir değirmen taşı gibi gelmeye başlamıştı bana. Ondan gerdanlık da olmaz ki takasın boynuna, taksan da al başına dert.'' ''Yine de üzülüyordum onun için.'' Onun namına çok endişeleniyordum desem hafif kalır. Bir tek akrabasının ya da dostunun adını falan verseydi hemen iki satır yazar. Bu adam cazı uygun bir dulda bulup rahat ettirmelerinde diretirdim. Ama göründüğü üzere Bardil bir yalnızdı. Şu koca evrende yapa yalnızdı. Atlantiyen orta yerinde enkaz gibi bir şey. Gel gör ki zamanla iş güç derken başka zorunluluklarla ilgili düşünceler aklıma fikrime hükmetmeye başladı. Elimden geldiğince kibar olmaya özen göstererek, Bartleby'e altı gün içinde büroyu kayıtsız şartsız terk etmesi gerektiğini söyledim. Bu arada önlemini alıp kalabileceği bir yer bulması konusunda da uyardım onu. Taşınmak için ilk adımı o atacak olursa ona yardımcı olacağımı söyledim. ''Beni terk ederken de Bartleby'' diye ekledim hatta, ''Elin öyle boş gitmeyeceksin, merak etme, unutma sakın. Şu andan itibaren tam altı günün var.'' Bu süre bitince paravanın arkasına bir göz attım ve ne görsem beğenirsiniz. Bardleby tabii. Düğmelerimi ilikledim, sakin olmaya çalıştım ve yavaşça ona yaklaşıp omzuna dokundum. Zamanı geldi, dedim. Artık burayı terk etmelisin. Kusura bakma. Paranı da al ama gitmen lazım. Arkası bana dönük. Yapmamayı tercih ederim diye karşılık verdi. ''Gitmelisin.'' Ses çıkarmadı. Bu adamın sıradan dürüstlüğüne sınırsız güvenim vardı. Gömleğimin ceplerini düğmelemek gibi konularda çok özensiz olmayam eğilim yüzünden, yerlere dikkatsizce düşürdüğüm bozuk paraları sık sık bana getirirdi. Bu yüzden aşağıda anlatılan olaylar pek de olağan dışı sayılmamalı. ''Bardleby'' dedim. ''Hesaba göre sana borcum var. Al sana 32 dolar. Fazladan 20 de senin.'' ''Buyur lütfen.'' deyip banknotları ona uzattım. Ama kılını bile kıpırdatmadı. ''O zaman buraya bırakıyorum.'' deyip masanın üzerindeki bir kağıt ağırlığının altına koydum paraları. Şapkamı, bastonumu alıp kapıya doğru yürürken sükunetle ona doğru dönüp, ''Eşyalarını yazıhaneden çıkardıktan sonra tabii kapıyı da kilitlersin Bardalby. Senden başka herkes yarın gelmek üzere gitti.'' Ha bir de zahmet olmazsa anahtarı paspasın altına koy ki sabahleyin alabileyim dedim. Seni bir daha göremeyeceğime göre hoşçakal. Bundan sonra da yeni yerinde sana yardım edebileceğim bir durum olursa bana mektup yazıp danışmaktan çekinme. Elveda Bardel yolun açık olsun. Tek bir söz bile etmedi. O da olmasa bomboş denecek odanın ortasında harap bir tapınağın son sütunu gibi sessiz ve ıssız kala kalmıştı. Düşünceli düşünceli evime yürürken, kibrim acıma duygumu bastırmıştı. Bardleby'yi başımdan savmak işini nasıl da ustalıkla becerdiğimden dolayı hindi gibi kabarmaktan kendimi alamıyordum. Ustalıkla diyorum, fazlaca duygusal düşünmeyenlere de öyle gelmiştir. Yöntemimin güzelliği kesinlikle gürültüsüz patırtısız olmasındaydı. Ne kaba saba dayılanmalar, ne herhangi bir atışma, ne öfkeli bir kaba dayılık, ne büronun içinde volta atmalar, ne de Bardelby'e bu dilenci oyunlarını bırakıp tası tarağa toplayıp gitmesini hiddetle buyurmalar. Böyle şeyler olmadı. Bardelby'ye sesimi yükseltmeden söylemiştim gitmesini. Zekaca kıt bir dahinin yapabileceği gibi, Orayı terk etmesini zorunlu kılan mesnetlerin olduğunu varsaymıştım ve bütün söyleyeceklerimi de bu varsayım üzerine inşa etmiştim. Düşündükçe hayran oluyordum yöntemimi. Ama ertesi sabah uyandığında kuşkuluydum. Sanki ben uyurken kibrim alıp başını gitmişti. İnsanın en sakin ve bilge olduğu zamanlar sabahları uykudan uyandıktan hemen sonraki zamandır. Yöntemim hala eskisi gibi bilgece geliyordu bana ama sadece kuramsal açıdan. Uygulamada nasıl olacaktı, işte pürüz buradaydı. Bartleby'nin gitmiş olabileceğini varsaymak gerçekten güzel bir düşünceydi ama önünde sonunda bu sadece benim varsayımımdı. Bartleby'nin değildi ki. İşin püf noktası, onun beni terk edeceğini varsaymış olmam değil, asıl onun öyle yapmayı tercih edip etmeyeceğiydi. Bartleby, Varsayımlardan çok tercihlerin adamıydı. Kahvaltıdan sonra lehteki ve alehteki olasılıkları düşüne düşüne şehir merkezine yürüdüm. Önce bunun çok kötü bir bozgun olabileceğini, Bardalby'nin her zaman olduğu gibi biromda cap canlı karşıma çıkacağını düşündüm. Hemen ardından da sandalyesini boş göreceğim kesin gibi geldi. Bir öyle bir böyle düşünüyordum işte. Broadway ve Kanal Sokağı'nın kesiştiği köşede hararetli hararetli konuşan heyecanlı bir topluluk çıktı karşıma. Bahse var mısın? Yapmaz, diyordu bir ses ben geçerken. Gitmez mi diyorsun? Gördüm, dedim. Sen de koy paranı. Kendi paramı da çıkarmak için elimi içgüdüsel olarak cebime sokuyordum ki o günün seçim günü olduğu aklıma geldi. Kulak misafiri olduğum sözlerin Bardelby ile uzaktan yakından ilgisi yoktu. Belediye başkan adaylarından birinin başarılı başaramayacağını konuşuyorlardı. Broadway'de kim var kim yoksa benim telaşımı paylaştıklarını ve hep bu meseleyi tartıştıklarını kurmuştum kendi saplantılı kafamda. Caddenin gürültüsünün geçici unutkanlığımı örtbas etmesine müteşekkir yürüdüm gittim. Yaz hanemin kapısına niyetlendiğim gibi her zamankinden erken vardım. Bir süre durup etrafı dinledim. Çıt yoktu. Gitmiş olmalı. Kapı tokmağını yokladım. Kapı kilitliydi. Evet, yöntemim hiç şaşmamış, amacına ulaşmış, Bartleby'i ortadan kaybolmuştu. Ama belli bir melankoli karışıyordu bu duyguma. Parlak başarımdan neredeyse pişman olmuş gibiydim. Bartleby'nin benim için bırakmış olması gereken anahtarı paspasın altında el yordamıyla aramaya koyulmuştum ki... Dizim kazarağı kapının aynalık tahta panosuna çarptı ve yankılı, güçlü bir ses çıkardı ve karşılık olarak da içeriden bir ses çalındı kulağıma. ''Şimdi olmaz, meşgulüm. Bardel miydi bu?'' Yıldırım çarpmış gibiydim. Bir süre, hani şu çok önceleri, Virginia'da, bulutsuz bir yaz akşamı piposu ağzındayken yıldırım çarpmasıyla ölen adam var ya... Hani adam sıcakta açık penceresinin önünde rüyayı andıran akşam üstüne karşı eğilmiş bir şekilde kala kalmış da, biri omzuna dokununca yere yuvarlanıvermiş, İşte onun gibi taş kesildim. Gitmemiş, diye mırıldandım nihayet. Ama ne olduğu belirsiz bu katibin üzerinde bıraktığı efsunlu hükme teslimiyetten, bütün ayak diremilerime karşın tümüyle kurtulamadığım bu teslimiyetten kendimi alamayarak, usul usul merdivenlerden aşağı indim ve sokağa çıktım. Sonra da bina etrafında dolanırken, herkese parmak ısırtacak bu karmaşık durumda şimdi ne yapmak gerektiğini düşündüm durdum. Adamı tuttuğum gibi dışarı atsam yok olmaz, bir sürü laf sayıp adamı kovalamak bir işe yaramaz, polisi çağırmak da hiç hoş bir fikir değil. Ama adamın bu pörsümüş zaferinin keyfini sürmesine göz yummak, buna da katlanamazdım. Ne yapılmalıydı? Ya da yapılacak bir şey yoksa, bu konuda daha ne varsayabilirdim? Evet, Daha önce Bartleby'nin ileride çekip gideceğini nasıl varsaymışsam şimdi de geriye bakıp çekip gitmiş olabileceğini varsayabilirdim. Bu varsayımı hakkım olduğu üzere gerçekleştirmeye koyulup büroma telaşla girebilir, Bartleby'yi hiç görmemiş gibi yapabilir, sanki orada değilmiş gibi üstüne üstüne yürüyebilirdim. Böylesi bir uygulama tek bir vaka söz konusu olduğunda evden atılma gibi gelebilir. Bartleby'nin varsayım öğretisinin uygulamasına dayanması pek mümkün değildi. Ama eni konu düşününce, bu planın başarıya ulaşması biraz zor göründü. Konuyu onunla tartışmaya karar verdim gene. Yazhaneye girerken, ''Bardleby'' dedim, bağırmadan ama sert bir ifadeyle. ''Çok ciddiyim, size bozuldum. Canımı sıkıyorsunuz, Bardleby. Sizden bunu beklemezdim. Sizin bir beyefendi olduğunuzu ve herhangi bir narin ikilemde en ufak bir ima, Bir başka deyişle varsayım kâfi gelir sanmıştım. Ama öyle görünüyor ki yanılmışım. Sahici bir irtilmeyle ve bir önceki gece parayı bıraktığım yeri parmağımla göstererek, ''Bakın şu paraya hala elinizi bile sürmemişsiniz.'' diye de ekledim. Cevap yok. Bu sefer ansızın delilenip, ''Beni terk edecek misin, terk etmeyecek misin?'' diyerek üstüne yürüdüm. ''Sizi terk etmemeyi tercih ederim.'' diye karşılık verdi. ''Etmeme'yi'' kelimesini kibarca vurgulayarak. ''Hangi hakla burada kalıyorsunuz? Kira mı ödüyorsunuz? Vergi mi ödüyorsunuz? Yoksa burası sizin malınız mı?'' Cevap yok. ''Peki, devam diyorsanız yazacak mısınız? Gözleriniz düzeldi mi? Bu sabah benim için bir evrakı temize çeker misiniz?'' ''Ya da bir iki satır düzeltmeme yardım eder misiniz? Ya da postaneye kadar gidip gelir misiniz? Kısacası bu iş yerinden ayrılmayı reddetmenizi makul gösterecek herhangi bir şey yapacak mısınız?'' Sessizce cezabiyesine çekildi. Sinirlerim öyle gerilmişti ki, kendimi dizginledim ve şimdilik daha ileri gitmenin akıllıca olmayacağını düşündüm. Aklıma zavallı Adams ve ondan da zavallı Colton trajedisi geldi. İkincisinin ıssız bürosunda zavallı koltuğun Adams tarafından korkunç bir şekilde aşağılanması üzerine kendini tutamayıp akılsızca delilenmesi ve sonuçta tümüyle bilinçsizce bu ölümcül eylemi, hiç kimsenin aktörün kendisinden daha fazla teessür duyması olanaksız bir eylemi gerçekleştirmesi. Bu olay hakkında kafa yorarken sık sık şöyle düşünmüşümdür. Bu kavga ana caddede ya da bir evde olsaydı böyle sonuçlanmazdı. Bir binanın üst katlarında, burada insan yaşıyor dedirtecek şeylerden, hiç mi hiç nasibini almamış, halısız, kesinlikle toz toprak içinde, insanı yıldıran bir görünüşteki ıssız mı ıssız bir büroda yapayalnız olmak, bu işte, talihsiz koltuğun o içler acısı umutsuzluğunu büyük ölçüde artıran bu olmalı. Ama Adem'den kalma bu gücenme duygusu içimde uyanıp da Bardelby'ye karşı beni kışkırtınca, Yakasından tuttuğum gibi attım dışarı. Nasıl mı? Nasıl olsun? Hadisi hatırladım o kadar. Size yeni bir emir gönderiyorum. Birbirinizi sevin. Evet, beni kurtaran buydu işte. Ulvi emellerin yanı sıra. Sevap son derece akıllıca ve basiretli bir ilke gibi iş görür. Sahibinin en büyük hamisidir. İnsanoğlu kıskançlık uğruna ve öfke uğruna ve kin uğruna ve bencillik uğruna ve de dini kibir uğruna ne cinayetler işlemiştir. Ama tatlı sevap uğruna şeytani bir cinayet işleyenini hiç duymadım. Öyleyse tüm yaratıkları, özellikle sinir küpü olanları hayırseverliğe ve insanseverliğe iten neden, daha iyi başka hiçbir güdü bulunamazsa sadece kendi çıkarını gözetmekten başka bir şey değildir. Her neyse, söz konusu durumumuzda katibe karşı duyduğu öfkeyi onun hallerini lütufkar bir tavırla anlamaya gayret ederek boğmaya çalıştım. Zavallı adam diye düşündüm. Hiçbir kastı yok ki. Üstelik çok zor günler geçirmiş. Müsamaha ister. Derhal kendimi bir şeylerle avutmaya ve aynı zamanda da ye yeisimi biraz olsun yatıştırmaya gayret ettim. Bardalby'nin öğlene kadar karşı çıkmayacağı bir saatte ve tümüyle kendi arzusuyla zaviyesinden çıkıp uygun adım marş kapıya doğru yürüyeceğini hayal etmeye çalıştım. Ama hayır, saat yarım oldu. Hindinin yüzü pancar gibi kızarmaya başladı. Mürekkep okkasını devirdi ve her zamanki yaygaracı tavrı üstüne geldi gene. Cımbız, sessiz ve saygılı tavırlarına döndü. Zencefil, Ölen elmasını ağzını şapırdatarak yemeye başladı. Bardalby ise penceresi önünde en derininden kör duvar hulyalarına dalmayı sürdürdü. İnanır mısınız? Ya da itiraf etsem mi ki? O gün, öğleden sonra, ona tek bir laf etmeden ayrıldım yazıhaneden. Birkaç gün daha geçti. Bu sırada boş vakitlerimde ben de irade üstüne Edwards'ın ve gereklilik üstüne Priestley'in yazdığı kitaplara baktım biraz. O koşullar altında bu kitapların üzerimde yararlı etkileri oldu. Giderek bu katipten kaynaklanan dertlerimin takdiri ilahi olduğuna ve Bardelby'nin benim gibi bir ölümlünün anlayamayacağı gizemli bir amaç uğruna her şeye Kadir Tanrı'nın inayetiyle üstüme salındığına kendimi inandırmaya başladım. ''Peki Bartleby, paravanın arkasında kal bakalım dedim kendi kendime. Artık sana eziyet etmeyeceğim. Şu zararsız ve sessiz eski sandalyelerden farkın yok. Sözün özü, senin burada olduğunu bildiğim için kendimi hiçbir zaman tek başıma hissetmiyorum. Nihayet anladım. Bunu hissediyorum. Hayatımın takdiri ilahi amacını kavruyorum. Mutluyum. Başkalarının daha yüce amaçları olabilir.'' Ama Bardelby, benim bu dünyadaki misyonum sana bir yazıhane sağlamaktır. Senin uygun gördüğün bir süre boyunca kalabileceğin bir yazıhane. İnanıyorum ki iş yerime ziyarete gelen meslektaşlarımın yersiz ve hatır kırıcı imaları olmasa, bu bilge ve bu okunmuşum ben yollu ruh halim sürüp gidecekti. Genellikle bağnaz kafaların sürekli olarak sürtüşmesi, Yüce gönüllü kişilerin en yerinde kararlılıklarını da yıpratır önünde sonunda. Ama doğrusu, üzerinde biraz düşününce, büroma gelen insanların Bartleby'nin anlatması olan aksız tuhaf halleri karşısında hayrete düşüp, kimidensiz yorumlar yapmaya yönelmeleri pek de garip sayılmaz. Arada bir benimle işi olan bir dava vekili büroma uğrayıp da ortalıkta katipten başka kimsenin olmadığını görünce, benim nerede olduğuma dair açık bir bilgi almak istemiş, Ama adamın konuşmasına hiç kulak asmayan Bartleby odanın orta yerine dikilip durmuş. Böylece onu bu durumda bir süre izleyen dava vekili geldiği gibi gitmiş. Ayrıca bir müzakere oturumu sırasında yazanem avukatlar ve tanıklarla tıklım tıkışken ve işimiz başımızdan aşkınken iki ayağı bir pabuçta avukat beylerden biri Bartleby'nin işi gücü olmadığını görmüş ve ondan bir koşu bürosuna avukat beyinkine gitmesini Ve bazı belgeleri getirmesini istemişti. Bunun üzerine Bardelby iş ikibarca reddedip haylak haylak durmaya devam etmişti de işte o zaman avukat gözlerini fal taşı gibi açıp bana bakmıştı. Ne diyebilirdim ki? Nihayet bütün iş camiamda yazıhanemde barındırdığım tuhaf yaratıkla ilgili hayret fiskosları yapıldığının farkına varmamı sağladılar. Bu beni çok endişelendirdi onun görmüş geçirmiş biri olabileceğini ve büromu işgale devam edeceğini ve yetkimi reddedeceğini ve ziyaretçilerimi hayrete düşüreceğini, mesleki itibarımı sarsacağını ve iş yerime kasabetten başka bir şey getirmeyeceğini ve biriktirdiği paranın sonuna kadar günde beş centten fazla kesinlikle harcamıyordu, canının bedeninden ayrılmayacağını, hatta beni de gömebileceğini, sonra da iş yerimde uzun süre ikamet ettiği için üzerinde mülkiyet hakkı iddia edebileceğini düşündükçe, evet, bütün bu kara düşünceler hiç durmadan müdahale ettikçe bende büyük bir değişiklik hasıl oldu. Bütün marifetlerimi devşirip bu dayanılmaz inkubustan yakamı kurtarmaya karar verdim. Bu amaca uygun olsa da, herhangi bir usturuplu proje geliştirmeden önce, ilkim Bardelby'ye kesin kes gitmesinin ne kadar yerinde olacağı önerisini getirdim sadece. Sakin ve ciddi bir ses tonuyla bu öneriyi onun özenli ve olgun izanına bırakmıştım. Ama üç gün bu konu üzerinde düşünmüştü ve ilk kararlılığında hiçbir değişiklik olmadığını, kısacası hala benimle birlikte kalmayı tercih ettiğini bildirdi. Ne yapsam şimdi diye sordum kendi kendime ceketimin düğmelerini boğazıma kadar iliklerken. Ne yapsam? Ne yapmam lazım? Vicdanım bu adamla, Daha doğrusu bu hayaletle ne yapmam gerektiğini söylüyordu acaba? Ondan kurtulmalı mıyım? Evet, kesinlikle. Gitmeli. Gitmeli mi? Gidecek. Ama nasıl? Onu, o zavallı soluk benizli münfail ölümlüğü atamazsın. Böylesine zavallı bir yaratığı kapı dışarı atamazsın. Şerefini böyle bir zulüm örneğiyle lekelemeyeceksin değil mi? Olmaz, yapmam. Bunu yapamam. Bunu yapmaktansa, onun burada yaşayıp ölmesine göz yumarak kalıntılarını da duvara harç yapmayı tercih ederim. Peki ne yapacaksın öyleyse? Ne kadar dil dökersen dök, yerinden kımıldamıyor. Verdiğin rüşvetleri koyduğun yerde, masandaki kağıt ağırlığının altında bırakıyor. Dokunmuyor bile. Sözün kısası, sana yapışıp kalmayı tercih ettiği açık ortada. Öyleyse... Şiddetli ve olağan dışı bir şey yapılacak. Hayır, bir polis çağırtıp bu masum soluk benizliyi kelepçeletip kodese tıktırmayacaksın herhalde. Hem böyle bir şeyi neye dayanarak yaptırabilirsin ki? Serserinin teki diye mi? Ne? Kımıldamayı reddettiği için mi serseri oldu? Adam serseri olmayı reddettiği için sen onu serseri addetmeye çalışıyorsun. Bu çok saçma. ''Hiçbir sabit geçim kaynağı yok. Yakayı ele verdi işte. Gene yanlış. Çünkü bal gibi de sağlıyor kendi geçimini ve herhangi biri çıkıp da bunu onun geçimini sağladığının en âlâ kanıtı olarak gösterebilir. Lamıcimi yok bunun öyleyse. O beni terk etmediğine göre ben onu terk edeceğim. Yaz Yazhanemi değiştiririm. Başka bir yere taşınırım. Eğer onu yeni yerimde de görürsem... Adi bir mülke tecavüzcü diye dava açacağıma dair ona önceden protesto çekerim. Tasarladığımı uygulamak üzere ertesi gün kendisine, ''Bu yazaneyi belediyeye çok uzak buluyorum. Havasız da üstelik. Öyleyse gelecek hafta büromu taşıyayım diyorum. O zaman senin hizmetlerine de ihtiyacım olmayacak. Sana bunları şimdiden söylüyorum ki kendine bir yer ayarlayabilesin.'' dedim. Bir karşılık vermedi, başka da bir şey konuşulmadı. Belirlenen gün birkaç araba ve hamal tutup yazıhaneme geldim. Çok az mobilya olduğundan da her şeyi birkaç saat içinde taşındı gitti. Bu işler boyunca katip en son götürülsün diye buyurduğum paravanın arkasında dikilmiş duruyordu. Paravanda dev bir kağıt tabaka gibi katlanıp götürülünce geriye çıplak bir odanın kas katı kesilmiş kiracısı kala kalmıştı. Girişte durup onu süzdüm. Ama içimden bir şeyler beni azarlıyordu. Elim cebimde ve ve yüreğim ağzımda yeniden girdim içeri. Hoşça kal vardıl bir. Ben gidiyorum. Hoşça kal ve Allah'a emanet ol. Şunu da al deyip eline bir şey tutuşturdum. Ama para yere düştü. Ondan sonra da söylemesi gariptir ama Bunca zaman kurtulmak için can attığım adamdan kendimi zor kopardım. Yeni yazıhaneme yerleştikten sonra bir iki gün kapımı kilitli tuttum. Koridorlardaki her ayak sesiyle irkildim. Yazıhaneden kısa bir süre için ayrılsam bile, dönüşte değişikte bir an duraklıyor ve anahtarını kilide sokmadan önce etrafa kulak kesiliyordum. Ama bu korkular yersizdi. Bardal bir daha yakınıma hiç uğramadı. Her şeyin yolunda gittiğini sandığım bir sırada aklı karışmış gibi görünen bir yabancı ziyaretime geldi ve Wall Street numarada son zamanlarda bürok kiralayıp kiralamadığımı sordu. Başıma gelecekleri bile bile evet dedim. Daha sonra avukat olduğu anlaşılan yabancı, öyleyse bayım dedi, orada bıraktığınız adamdan da siz mesulsünüz. Yazı yazmayı reddediyor, herhangi bir şey yapmayı reddediyor. ''Yapmamayı tercih ettiğini söylüyor. Üstelik büroyu terk etmeyi de reddediyor. ''Kusura bakmayın bayım.'' dedim yapmacık bir sükunetle ama için içinde titriyerek ''Fakat sözüne ettiğiniz adam hiçbir şeyim olmaz benim. Yakınım değil, çırağım değil ki beni ondan mesul tutasınız.'' ''Allah aşkına kimin nesi bu adam?'' ''İnanın size hiç bilgi veremem. Onun hakkında hiçbir şey bilmiyorum.'' Önceleri kendisini yazıcı olarak işe almıştım ama benim için bir şey yapmayalı da hep iyi oldu. Bu durumda onun icabına ben bakacağım. İyi günler efendim. Birkaç gün daha geçti ve kulağıma başka hiçbir şey çalınmadı. Ama oraya uğrayıp zavallı Bardıl Bey'i görmek için merhametle karışık bir istek hissettiysem de hep neyin nesi bilmediğim bir temkinlilik yüzünden ayağım geri durdu. Bir hafta daha geçtiği halde bana herhangi bir haber ulaşmayınca Bu mesele nihayet kapandı diye düşündüm. Ama ertesi gün biroma geldiğimde kapımda sinirli sinirli bekleyen insanlar gördüm. İşte bu adam, geliyor, geliyor diye haykırdı en öndeki. Daha önce tek başına bana uğrayan avukattı bu. Aralarından heybetli biri, Wall Street numaranın mal sahibi olduğunu bildiğim zat üstüme doğru yürüyerek ''Onu derhal alıp götürmelisiniz bayım'' diye bağırdı. ''Bu beyler, yani kiracılarım.'' ''Daha fazla dayanamayacaklar.'' Avukatı göstererek, ''Bu bey onu odasından attı ama adam şimdi bütün binayı dehşete saldı. Gündüzleri genellikle merdiven trabzanlarının üstünde oturuyor, geceleri de girişte uyuyor. Buradaki herkes endişeli. Müşteriler bürolarını boşaltıyorlar. Yağma edileceğiz diye ötleri kopuyor. Bir şeyler yapmalısınız, hem de hemen.'' Bu taarruzdan dehşete kapılarak geriledim. Yeni bir oma gidip kapıları kilitleyebilmek için can atıyordum. ''Bardleby benim hiçbir şeyim olmaz. Size ne kadar akrabaysa bana da o kadar.'' diye nafile dil döktüm. Nafile, Bardleby ile bir ilişkisi olduğu bilinen son kişi bendim ve bütün bu olan bitenlerden beni sorumlu tutuyorlardı. Adımın gazetelerde teşhir edilmesinden korkarak ki içlerinden biri üstü kapalı da olsa bununla tehdit etmişti beni, durumu gözden geçirdim ve sonunda avukat bana kendi odasında Bardleby ile baş başa bir görüşme olanağı sağlarsa, Onları yakınıp durdukları bu beladan hemen o gün akşamüstü kurtarmak için elimden geleni yapacağıma söz verdim. Eski lanetli yerime çıkan merdivenlerin hemen başında gördüm ki Bardelby Trabzon'un üstünde sessiz sedasız oturuyor. ''Ne yapıyorsunuz burada Bardelby?'' diye sordum. ''Trabzon'da oturuyorum.'' diye karşılık verdi mülayimce. ''Ben Bardelby'yi avukatın odasına doğru yürüttüm. Avukat da bizi baş başa bıraktı.'' ''Bardleby'' dedim. ''Eş yerinden kovulduktan sonra girişi işgal etmekte direnerek başıma ne büyük bir dert açtığının farkında mısın?'' Ses yok. ''Bak şimdi, şu ikisinden biri olmak zorunda. Ya sen bir şey yapacaksın ya da sana bir şey yapacaklar. Nasıl bir işte çalışmayı isterdin? Yeniden birisinin yazıcısı olmak ister miydin?'' ''Hayır.'' Herhangi bir değişiklik yapmamayı tercih ederim. Bir mensucatçıda tezgahtar olmak ister miydin? Çok fazla darlık vardır o işte. Hayır, tezgahtarlık istemem ama öyle özel bir tercihim de yok. Darlık mı? Darlık mı? diye bağırdım. Sen bütün zamanını hep daracık yerlerde geçirmiyor musun zaten? Tezgahtarlık yapmamayı tercih ederim diye bağladı. Bu önemsiz konuyu bir an önce kapatmak istiyormuş gibi. Barmenlik sana uyar mı peki? Hem gözün de yorulmaz. Onu hiç istemem. Ama daha önce de dediğim gibi özel bir tercihim yok. Beklenmedik konuşkanlığı beni coşturdu. Yeniden hata geçtim. Öyleyse memleketi dolaşıp tüccarların faturalarını tahsil etmek ister miydin? Böylece sağlığın da düzelir. Hayır, Başka bir şey yapıyorum, iyi tercih ederim. Böyleyse bir çocuğa yoldaş olsan, Avrupa'ya gitseniz birlikte, sohbetinle onu eğlendirsen, bu nasıl olur, sana uyar mı? Hiç olmaz, bu işin de kesin olarak ne olduğunun belli olmayışı bana çekici gelmiyor. Ben sabit olmayı seviyorum. Ama özel bir tercihim yok. Sabit olacaksın o zaman, diye bağırdım. Sabır taşım çatlamıştı. Bunca zaman beni çileden çıkardığı halde ilk kez hiddete kapılmıştım. Akşam olmadan buradan gitmezsen, bak gitmezsen eğer, ben, ben, ben bunu yapmak zorunda kalacağım. Ben, ben kendim çekip gideceğim buradan. Onu bu hareketsizliğinden ürkütüp uyandıracak ve boyun eğmesini sağlayacak nasıl bir tehdit savuracağımı bilemediğimden epey saçmalayarak bitirmiştim sözü. Artık uğraşmaktan tümüyle vazgeçmiştim. Onu kesin kez terk ediyordum ki aklıma bir fikir daha geliverdi. Daha önce teslim olmayı tam tamına düşünmediğim bir fikir. Böylesine gergin bir anda takınabildiğim en kibar ses tonumla. ''Bardleby'' dedim. ''Şimdi benimle eve gelsen, bir Roma değil, oturduğum eve gelsen de şöyle boş bir vaktimizde sana en uygun çözümü kararlaştırana kadar bende kalsan, ha? Hadi gel. Hemen gidelim. Hayır, şimdilik hiçbir değişiklik yapmamı tercih ederim. Ses etmedim ama binadan dışarı öyle ansızın ve hızla fırlamışım ki herkesin ağzı açık kaldı. Wall Street boyunca Broadway caddesine doğru koştum ve ilk otobüsü atlayarak takiplerinden kurtuldum. Huzurum geri gelir gelmez, ev sahibi ve kiracıların talepleri ve de kendi istek ve görev duygularım icabı Bardilbi'ye yardım edip onu incitecek ağır bir cezadan korumak için yapabileceğim her şeyi yapmış olduğumu kesinlikle anlamıştım artık. Şimdi sıra hepten umursamaz ve sakin olmaya gelmişti. Vicdanım da bu çabamı olumluyordu. Gel gör ki gene de istediğim gibi başarılı olamamıştım. Öfkesi burnunda mal sahibiyle sabırları tükenmiş kiracıları beni gene yakalayacaklar diye öyle korkmuştum ki dişlerimi cımbaza devredip arabama atladığım gibi şehrin kuzey taraflarında. Banyölerde birkaç gün dolaştım. Jersey City ve Hoboken'e geçtim. Manhattanville ve Astoria'da kaçaklar gibi gezindim. Bütün bu süre boyunca neredeyse hep arabamda yattım kalktım. Büroma döndüğümde ne göreyim? Masanın üzerinde mal sahibinden bir not. Ellerim titriye titriye açtım. Notun yazarı polise başvurduğunu ve Wardleby'nin serserilik suçuyla tutuklanıp Toms hapishanesine atıldığını haber veriyordu. Üstüne üstlük, ona herkesten daha fazla tanıdığım için oraya kadar gidip gerçekleri uygun bir ifadeyle anlatmamı istiyordu. Bu haberler üzerimde çelişkili bir etki yaptı. İlkin kızdım ama sonunda neredeyse onayladım. Mal sahibinin elini çabuk tutup iş bitirme eğilimi onun, benim kendi başıma karar veremeyeceğim bir işlemi yürürlüğe koymasına yol açmıştı. Ama bu gibi koşullarda son çare olarak başvurulacak tek yol gibi görünüyordu. Sonradan öğrendiğime göre, zavallı katip, kendisine Thompson'a götürüleceği söylenince, en ufak bir tepki bile göstermemiş ve o kendine mahsus, solgun, suspus olmuş haliyle boyun eğmişti karara. Gelip geçen şefkatli ve meraklı insanlardan bazıları da partiye katılmış ve önde bardılbiyle kol kola bir polis memuru olmak üzere bu sessiz resmi geçit grubu, kükreyen caddenin bütün öğlen vakti gürültüsü, sıcağı ve neşesi arasından geçip gitmişler. Notu aldığım gün Tom'sa doğrusunu söylemek gerekirse cezaevine gittim. İlgili memuru bulup ziyaretimin amacını anlatmam üzerine sözünü ettiğim kişinin gerçekten de içeride olduğunu öğrendim. Görevli memuru Bartleby'nin tam anlamıyla dürüst bir adam ve biraz sorumsuz da olsa şefkate çok muhtaç bir eksantilik olduğu konusunda temin ettim. Bildiğim her şeyi anlattıktan sonra ona karşı daha yumuşak bir ceza düşünülene kadar Gerçi bunun ne olacağı konusunda benim de hiç fikrim yoktu. Tutukluluğu sırasında kendisine müsamahakar davranılması önerisiyle bitirdim sözü. Başka bir çözüm bulunamasa bile her durumda yoksullar evi onu kabul ederdi. Bunun ardından Bardlby ile görüşmek üzere izin istedim. Bardlby yüz kızartıcı bir suçtan hükümlü değildi ve her haliyle oldukça ağır, kamil ve zararsız biriydi. Bu yüzden ona cezaevinde Özellikle de çimle kaplı avlularda istediği gibi dolaşma izni verilmişti. Onu bulduğumda da işte avluların en sakininde, yüzü yüksek bir duvara dönük tek başına dikilmiş duruyordu. Onu çevreleyen hücre pencerelerinin daracık aralıklarından hırsızların, katillerin gözlerini Bardleby'den ayırmadıklarını görür gibi oldum. Bardleby, sizi tanıyorum dedi yüzünü bana dönmeden ve size hiçbir şey demek istemiyorum. İma ettiği kuşkusundan canım çok yandı. ''Ve buraya düşmeme ben sebep olmadım ki, Bardal Bey.'' dedim. ''Hem senin için burası pek de rezil bir yer sayılmamalı. Burada olduğun için utanman söz konusu da değil. Hem bak bir, öyle insanların zannettiği gibi kasvetli bir yer de değil burası. Bak, işte gökyüzü, işte çimenler.'' Nerede olduğumu biliyorum diye karşılık verdi. Başka bir şey söylemediği için de yanından ayrıldım. Koridora döndüğümde önlüklü, şişman bir adam bana yaklaştı ve omzunun üstünden başparmağını sallayarak bardıl bir gösterip sordu. Arkadaşın mı? Evet. ''Açlıktan ölmek mi istiyor? O zaman bırak mapusane tayınıyla idare etsin, olsun bitsin. Böyle bir yerde böylesine gayrı resmi konuşan biriyle ne yapacağımı bilmediğimden, ''Siz kimsiniz?'' diye sordum. Bana kayıntıcı derler, ''Bazı beyefendiler burada mahpus arkadaşlarına yiyecek iyi bir şeyler tedarik edeyim diye bana para verirler.'' ''Öyle mi?'' dedim gardiyana dönüp. ''Öyle.'' dedi. O zaman, dedim, kayıntıcının, ona böyle diyorlardı çünkü, avcuna birkaç gümüş para sıkıştırarak, ''Bu arkadaşıma özel ilgi göstermeni istiyorum. Bulabildiğin en iyi yemeği ver ona. Mümkün olduğu kadar da kibar davran.'' ''Beni tanıştırır mısınız?'' dedi kayıntıcı. Yüzünde sanki ''Kendi türümün temsilci örneği olarak marifetlerimi sergileme fırsatı çıktı karşıma.'' diyen bir ifade vardı. ''Katibin yararına olur bu?'' diye kabul ettim ve kayıntıcının adını sordum. Sonra da birlikte Bardelby'nin yanına gittik. ''Bardelby'' Bu beyin adı Kadlıt. Göreceksin sana çok faydası dokunacak. Hizmetkarınız mı efendim? Hizmet yarınız mı? dedi kayıntıcı. Önlüğünün arkasından hafifçe öne doğru eğilerek. Umarım buradan memnunsunuzdur efendim. Her yer ferah, serin odalar, değil mi efendim? Umarım bizimle bir süre kalırsınız. Tadını çıkarmaya bakın. Eşim Bayan Kadlıt ve ben ''Sizi bayan Caddus'un odasında yemeğe alabilir miyiz efendim?'' ''Bugün yemek yememeyi tercih ederim.'' dedi Bardıl B, Yüzünü öte yana çevirerek. ''Bana uymaz, yemek davetlerine alışkın değilim.'' Böyle diyerek yavaş yavaş avlunun öteki tarafına gitti ve kör duvara yüzünü dönüp durdu. ''Ne oluyor yahu?'' dedi kayıntıcı, şaşkın şaşkın bana bakarak. ''Tuhaf biri değil mi?'' ''Aklı-i muvazenesi yerinde değil sanırım.'' Dedim üzgün üzgün Muazene yerinde değil ha Bakın beyim Yemin ederim sizin bu arkadaşınızın Sahte bir beyefendi olduğunu sanmıştım Bu sahtekar kısmı hep böyle Solgun ve kibar görünüşlü olur Onlara acımak elimde değil efendim Monroe Edwards'ı bilir misiniz Diye ekledi içli içli Sonra duraksadı Acıyormuş gibi elini omzuma koyup iç geçirdi Sing sing de Verem'den öldü Demek Monroe'yla tanışmadınız. Hayır, sahtekarlarla hiç işim olmadı. Daha fazla kalamam. Arkadaşıma göz kulak olun. Sizin çıkarınıza olur. Gene görüşeceğiz. Bundan birkaç gün sonra Tom's'a giriş izni aldım gene. Koridorlarda Bardel aradım ama bulamadım. Onu az önce hücresinden çıkarken gördüm dedi gardiyan. Belki avlularda volta atmaya çıkmıştır. Bunun üzerine o tarafa doğru gittim. ''Şu sessiz adamı mı arıyorsunuz?'' dedi yanından geçen başka bir gardiyan. ''Şurada işte, şuradaki avluda uyukluyor.'' Yere uzandığını göreli yirmi dakika olmadı. Avluda çıt yoktu. Sıradan hükümlülere açık bir yer değildi. Etrafımızı saran inanılmaz kalınlıktaki duvarlar bütün sesleri gizliyordu. Eski mısır duvar ustalığı yüzünden üstüme bir karamsarlık çökmüştü. Ama ayak altında mahpus... Yumuşak bir çimen büyümekteydi. Ölümsüz piramitlerin yüreği, kuşların saçtığı tohumlar sayesinde duvardaki çatlaklar arasından tuhaf bir büyüğüyle filizlenmişti sanki. Bitmiş tükenmiş bardıl bir iyi gördüm duvarın dibinde. Tuhaf bir şekilde dizlerini kendine çekmiş, başı soğuk taşlar üzerinde yumak gibi olmuştu. Hiç kımıldamıyordu. Duraksadım. Sonra ona iyice yaklaştım. Eğilip baktığımda feri gitmiş gözlerinin açık olduğunu gördüm. Mışıl mışıl uyuyor sanırdınız. İçimden bir ses beni ona dokunmaya itti. Eline dokununca, kollarımdan yukarı doğru, sonra omurgamdan aşağı, ayaklarıma inen bir ürperti sardı bedenimi. Kayıntıcının tombul suratı bana bakıyordu şimdi. Yemeği hazır, bugün de mi yemeyecek? Yoksa bir şey yemeden mi yaşıyor? ''Yemek yemeden yaşıyor'' dedim ve gözlerimi kapattım. ''Ya, o zaman uyuyordur değil mi?'' ''Krallarla ve erkanıyla'' diye mırıldandım. Bu hikayeyi daha fazla uzatmak gereksiz. Hayal gücünüz, zavallı Bardılby'nin cılız cenaze merasimini gözlerinizin önüne serecektir. Ama okuyucudan ayrılmadan önce şunu söylemek gerekir ki, eğer bu küçük hikaye onda Vardalby'nin kim olduğuna ve yazar onunla tanışmadan önce onun nasıl bir hayatı olduğuna dair birazcık olsun merak uyandırdıysa, diyebileceğim sadece şudur ki, bu merakı ben de tamamıyla paylaşıyorum ama gidermek hiç de elimde değil. Yine de, katibin ölümünden birkaç ay sonra kulağıma çalınan küçük bir söylentiyi ifşa etsem mi ki bilmiyorum. Ne gibi bir temele dayanıyordu, bunu kesin kes asla öğrenemedim. Binaenaleyh, ne kadar doğrudur bunu şimdi bilemem. Ama ne kadar hüzün verici olursa olsun, çağrışımları yüzünden garip bir şekilde benim ilgimi çeken, ama doğru ama yanlış bu rapor, başkasının da ilgisini çekebilir. Kısaca söz edeyim bari. Rapor şuydu. Bartleby... Washington'daki sahipsiz mektuplar dairesinde küçük bir memurmuş. İdaredeki bir değişiklik üzerine aniden işten çıkarılmış. Bu söylenti üzerine biraz kafa yorunca beni ele geçiren duyguları tam tamına anlatmam mümkün değil. Sahipsiz mektuplar. Kulağa ölü insanlar gibi gelmiyor mu? Bir adam düşünün ki hem yaratılışı hem de talihsizliği yüzünden kanı çekilmiş bir umutsuzluğa meyletmiş olsun.'' Sahipsiz mektupları elden geçirip sonra da alevleri atmak üzere tasnif etmekten daha uygun bir iş var mıdır böyle bir meyli perçinleyecek? Çünkü yılda bir bu mektuplardan bir el arabası dolusu yakılır. Bazen düşünsenize. Betty benzi sararmış katip katlanmış bir zarfın içinden bir yüzük bulup çıkarıyor ama onu takacak parmak belki de toprak olmuştur. Hızır gibi ulaşsın diye gönderilmiş bir banknot ya da Bu paranın dardan kurtaracağı kişi artık ne yemek yiyordur, ne de açlık hissediyordur, yeis içinde ölenlere merhamet yağacaktı oysa. Umutsuzluk içinde ölenlere umut yağacaktı. Çaresiz dertlere düşüp de tıkanıp kalarak ölenlere iyi havadisler yağacaktı. Ne cilvedir ki, hayatın ufak tefek işleri peşinde bu mektuplar ölüme koşarlar. Vah bir, vah insanlık son